5 Ağustos 2017 Bursa Arifane İlim Derneği <t> Ve <University> Uzubillahim in Şeytanın Raja'im Bismillahi al-Rahman Ve Al-Azr Inn Husr Amen Ve Amel Salihat Ve Tawasub El-Hak Ve tevasav El-Sabr Sadakallahul Azim Elhamdülillahi Rabbi alemin Evet Bu Hafta Sohbet konumuz tasavvuf, tasavvufu yaşamak arzusunda olan, tasavvufu idrak etmek arzusunda olan, kulluğunu layıkıyla yaşamak arzusunda olan, Allah'ı bilmek, tanımak, nefsini bilmek, tanımak arzusunda olan kimsenin bilmesi gereken belli başlı bu bir binanın temel taşı gibi ya da bir binanın direkleri konumunda olan meseleler. İnşallah bu hafta bunları işleyeceğiz. Sırat-ı müstakim nedir? Fatiha suresinde geçen sırat-ı müstakim neye işaret eder? Allah'ın emri nedir? Allah'ın iradesi nedir? Bunların arasındaki fark nedir? Hükümleri nasıl işler? Rab nedir? Rabbi has nedir? Rabbül alemin nedir? Ayağını sabite çoğulu oluyor bu. Aynı sabit yani değişmez hakikat nedir bunların üzerine dua kaderi değiştirir mi gibi bu konuları cevap niteliğinde olacak meseleleri işleyeceğiz inşallah Evet Sadreddin Konevi Hazretlerinin Fatiha suresinde Fatiha tefsirinde şöyle geçer i̇fade, şöyle bir ifade geçmektedir Bu ayetin kısımları ise Manevi Rabbani suallere verilmiş cevaplar gibidir Adeta kul bizi sırata ulaştır dediğinde Bizi sırata yola ulaştır dediğinde kul Rububiyet lisanı şöyle der Yani Rab'dan şöyle bir cevap gelir adeta Hangi sırat, hangi yolu istiyorsun? Çünkü sıratlar pek çoktur ve hepsinde bana aittir Buyurur bunun üzerine ubudiyet lisanı yani kul şöyle der bunların içinden müstakim olan sıratı istiyorum doğru yolu istiyorum rubiyet lisanı ise şöyle cevap verir Rabbinden şöyle cevap gelir bütün yollar bütün sıratlar, sıratlar müstakimdir çünkü ben bütün yolların gayesiyim bütün yollarda yürüyen kimseler nihayette bana ulaşacaklardır o halde sen talebinde bunlardan hangisini istiyorsun? Buyurur Rab. Bunun üzerine ubudiyet isanı yani kul şöyle der. Bütün bunların arasından kendilerine nimet verdiklerinin yolunu istiyorum. Rububiyet isanı şöyle der. Yani Rabbi tekrar şöyle seslenir. Ben kime nimet vermedim ki? Varlıkta benim rahmetimin kuşatmadığı ve nimetimin kapsamadığı bir şey var mıdır? Evet. Saadettin Konevi Hazretlerinin Fatiha tefsirinde geçen kısım böyle. Şimdi bu kısmı ele aldık. Burayla bir giriş yaptık. Sırat üzerine. Sırat-ı müstakim üzerine. Buradan anlıyoruz ki yine Muhittin i̇bn Arabi Hazretlerinin hütuhat Mekkiyesi'nde Sırat'la alakalı bir parafını da alalım ve mevzuyu inşallah açalım. i̇bn Arabi Hazretleri şöyle buyuruyor. Sıratullah yani Allah'ın yolu bütün işlerin üzerinde yürüyüp hepsini Allah'a ulaştıran yoldur. Bu yüzden ilahi şeriat ve akıl tarafından konulmuş bütün hükümler ona girer. Bu yol Allah'a ulaştırır ve şaki'yi yani cehennem ehlini ve saidi yani cennet ehlini de içerir. Hepsini toplar. İşte bu sırat ehlullahın hakkında Allah'a giden yol yaratıkların nefesleri adedincedir dedikleri yoldur. Çünkü Allah çelişen ve çelişmeyen bütün isimleri kendinde toplar buyuruyor i̇bn Arabi Hazretleri. Şimdi buradan baktığımızda yine ehlullahın bir kısmı demiştir ki Allah'a giden yol mahlukatın adedincedir. Yine ehlullahın bir kısmı demiştir ki Allah'a giden yol mahlukatın nefesleri adedince demiştir. Çünkü her nefeste ayrı bir şen vuku bulduğu için bu cihetten bakmışlar böyle söz söylemişlerdir. Dolayısıyla bütün yollar hepsi Allah'a gider. Allah'a gitmeyen hiçbir yol yok. Sonunda Allahu Teala buyurur ya ayette sonunda bize döndürüleceksiniz. Dolayısıyla herkesin dönüşü Allah'adır. Zaten ölüm anında İbn Arabi Hazretleri, Hazretleri Fütühat'ta belirtir. Ölüm anında Allah'ın işte o ölüm anında ruh artık çekilirken ruh bedenden ayrılırken allah Teala her kuluna varlığını ayan beyan perdeyi kaldırmış bir şekilde belli eder. Dolayısıyla ister mümin olsun, ister kafir olsun, ölüm anında Allah'ın varlığını müşahede ederek ölürler. Ama tabi o ölüm anındaki eğer imanı yoksa daha önceden ölüm anındaki o müşahede onu kurtarmıyor. O ayrı bir mevzu kafirler için. Ama burada şunu şu hakikati anlıyoruz. Ölüm anında Allah'ın varlığını bilerek ölmüş oluyor herkes. Çünkü o müşahede onlara gösteriliyor. Kafir dahi olsa. Allah'a giden yol mahlukatın adedindedir. Bütün yollar Allah'a çıkar. Yine Mevlânâ Rumi Hazretleri buyurur ki: Kul yine Attım Kerim cili Hazretlerinin İnsan-ı Kamil kitabında da bu mevzu geçer. Kul her neye ibadet ederse etsin bu alemde ister ağaca tapsın, ister taşa tapsın, ister puta tapsın, ister kadına tapsın, neye ibadet ederse etsin, hakikati cihetiyle ibadeti Allah'a dönmektedir. Neden? Vahdet meselesini anlayan, tevhid meselesini anlayan kişi buradaki hakikati sırrı görür. Çünkü Allah'tan gayrı yok ki alemde. Allahu Teala bütün varlıkları halk ettiği tüm varlığı ilminde ilmi suretler olarak halketti. Dolayısıyla ondan gayrı hiçbir şey olmadığına göre her kim neye ibadet ederse etsin ibadeti Allah'a döner. Lakin Allah'ı Allah olarak bilip tanımaması hasebiyle puta tapan, ağaca tapan, kuşa tapan, neyse ineğe tapan Allah'ı Allah olarak bilip tanımaması hasebiyle o perdede kaldığı için bundan mesuldür ve bundan dolayı azap çekecektir. Çünkü onu yaratan Allah'ı tanımadı. O perdede kaldı. O perdeyi o tapındığı, ilah edindiği, o perde olan varlığın hakikatini, onu yaratanın da Allah olduğunu bilemedi, göremedi. Bundan dolayı hesaba çekilip işte bundan dolayı cezalandırılacak. Cezalandırılma da bu manada cezalandırılacak. Ama her neye ibadet ederse etsin çünkü ayette de sabittir bu mevzu Allah kendinden başkasına ibadet edilmemesine hükmetti buyurur allah Teala. Dolayısıyla bütün ibadetler sonuçta yine Allah'a döner. Bu manada baktığımız zaman konuya bütün yollar Allah'a çıkmakta. Yani her varlığın yolu sıratı müstakimi, kendine has sıratı müstakimi doğru Allah'a girer. Burayı bu şimdi bu şekilde anlayalım. Devam ediyoruz. Yine Muhittin Hazretlerinden bir parak daha okuyorum. Bazı kulların zatta ezeli ilim halindeki varlıkları yani ayağını sabiteleri zatta ezeli ilim halindeki varlıkları şimdi bu ayağını sabiteyi ilerleyen e, dakikalarda detayıyla açacağız ama şurada yine bir e, kafanızda bir profil oluşması açısından veya tefekkürleriniz açısından açmak istiyorum ayağını sabite Allah'ın ilminde henüz varlığı varlık alemine çıkartmazdan önce ayağını sabite sabit hakikatlerini yani o varlıkların manalarını sabit hakikatleri dediğimiz ayana sabite onların manalarının bulunduğu mertebeye ki zat mertebesi burada ayana sabite orada belli oldu bu ayağını de belli olan yani Allah'ın ilmindeki belli olan bu mevzunun bilginin İlk var olan ile nuru Muhammedi, hakikati Muhammedi dediğimiz ilk var olan ile veya buna diğer cihetten işaret ederken kalem diyoruz ilk yaratılan ve daha sonra levh-i mahfuz işte o kaleme Allahu Teala yaz demesiyle kalemin levh-i mahfuz'a kıyamete kadar olacak şeyleri yazması mevzusu ayağını sabitete mevcut olan o bilginin Kalem tarafından levh-i mahfuza yazılmasıdır. Yani zat mertebesinde, zatın ilminde tesbihte hata olmasın. Adeta şöyle düşünelim. Bir şey, bir sanat icra edeceğiz, bir masa yapacağız ya da bir sandalye yapacağız. Önce bu masa ya da sandalye yapacağımın manasının beynimde oluşması diyelim. Bunun, yani bir masanın ya da sandalyenin henüz bir mevcudu yok. Açığa çıkmamış. Sadece masa üzerine manasının... E, Beynimde oluşması nasıl ise teşbihte hata olmasın altını çizerek beyan ediyorum. Allahu Teala'nın ilmindeki ilmi e, hakikatler olması cihetiyle bu ayanın sabite onun ilminde vuku bulması, oluşması haline deniliyor. Henüz zat mertebesindeyken. Bu mevzuyu bu şekilde anlayalım. Henüz zat mertebesinde burada yani latayyun mertebesinde dediğimiz olay bu. Ayağını sabilenin orada e, Allah'ın ilminde mevcut olması. Yani mevcudat hakkındaki bilgisinin kendisinde mevcut olması hali. Yine ayan sabitinde detayına gireceğiz. Bazı kulların zatta ezeli ilim halindeki varlıkları yani ayan sabiteleri Hadi ismine. Hadi hidayet eden, hidayete ulaştıran, doğruya ulaştıran Hadi ismine ve o isme uygun isim terkiplerine sahiptir. Evet. Bazı kulların zatta ezeli ilim halindeki varlıkları yani o ayan sabitelerinde bu bilgi vardır. Hadi ismine uygun terkibe sahiptir. Bazıları da mudil saptıran mudil ismine ve o isme uygun isim terkiblerine sahiptir. Evet kulların bir kısmı hadi isminin terkibine sahiptir. Bir kısmı mudil isminin ve o isme uygun olan e, isim takiplerine sahiptir. Her kul, efal aleminde yani dünyada değişmeyen hakikatini tecelli ettirecektir. Evet, işte o ayağını sabite dediğimiz, tert olarak kendimize münhasır olarak aynı sabit dediğimiz, genel manada çoğulda da ayağını sabite dediğimiz bu hakikat, orada her ne şekil ise, her ne üzere ise, bu dünya hayatında bizim açığa çıkışımız, vuku buluşumuz ameli İşlerimizde işte o ayağını sabitimizdeki bilgi Allah indinde malum olan o bilgi cihetinden bu dünya hayatında bu şahadet aleminde açar çıkar, vuku bulur. Orada yazılan neyse ayanı sabitedeki hakikat burada cereyan eden de aynı ile ona uymak zorundadır. Bu hakikati iyi anlayalım. Değişmez hakikatler ile bu dünyadaki tecelliyatın birbirine uyumlu olmasına, değişmez hakikatler ile bu dünyadaki tecelliyatın birbirine uyumlu olmasına sembolik olarak Rabbin Kulundan razı olması diyoruz. Yoksa hak imandan razıdır. Gerçeği örtmek fiilinden ise razı değildir. Buyuruyor i̇bn Arabi Hazretleri. Rabbin kulundan razı olması mevzusu şu ki ayağını sabitesi üzerine kul ayağını sabitesindeki sır hakikat ne ise ona göre bu dünya hayatında cereyan edeceği için yani onun ayağını sabitesini belirleyen aynı sabitini belirleyen e, isimler terkibini ona Rab verdiği için Rab, Rab cihetiyle, Rab ismiyle aldığı için buna da Rabbi has diyoruz. Yine açıklayacağız bunları da. Rab cihetiyle aldığı için dolayısıyla o kulun Rabbi o kişiden razıdır. Çünkü o kulundan açığa çıkacak o isimler terkibinin tesirinin açığa çıkacak halini ona veren yine o kulun Rabbidir. Bu manada Rab kulundan razıdır. Eyvallah Rab kulundan razıdır. Ama şu parantez içinde belirtiyorum burayı iyi anlayalım ilerleyen e, okumanda anlaşılacak Rabbin razı olması meselesi değil Rabbül Alemin olan Allah'ın razı olması meselesi biz oraya odaklanacağız Rabbül Alemin razı mı benden acaba o ne demekmiş anlayacağız devam ediyoruz her yaratılmış buna insan da dahil Allah'ın sonsuz isimlerinden isim terkibinin tecelli mahallidir Hadi ismine ve o isim terkibine uygun olan kişi Said yani cennet ehli olurken, Mudil ismine ve o isim terkibine uygun olan kişi ise Şaki yani cehennem ehli olmaktadır. Bu dünya hayatında kişilerden değişmez hakikatleri, ayağını sabiteleri gereğince buna uygun fiiller sadır olacaktır bu dünya hayatında. Bu durumda kişinin terkibini oluşturan ilahi isimler yönünden Rabbinin doğru yolu üzerinde denilmektedir. İşte o kişi için Rabbinin doğru yolu üzerinde denilir. Neden? Çünkü Rabbinden aldığı tertipte neyse onu cereyan ettiriyor. Ve Rabbi bu manada kulundan razıdır. Razı olmasının sebebi terkibinin gereği olanı yapması hasedidir. Ancak Rabbül Alemin olan Allah kulumun imanından ve şeriatında belirlediği teklifi emirlerine uymasından razıdır. Burayı iyi tefekkür edelim. Allah ancak kulunun iman etmesi ve şeriatında belirlediği teklifi emirlerine uymasından razıdır. Kim? Allah. Küfür ehlinin yaptığı gerçeği örtmek fiilinden razı değildir. İşte bu yol Fatiha suresinde dile getirdiğimiz ve talep ettiğimiz sıratı müstakim olan dosdoğru yoldur ki hak ancak bundan razıdır ve biz ondan bu yol üzere olmayı talep ederiz bu manada Rabbi has konusunu iyi bilmek gerekir bu manayı çözmek için peki Rabbi has, Rab ve Rabbi has neymiş şimdi onları dile getirelim Rab terbiye eden düzenleyen anlamına geldiğinden Allah her kulunu sadece o kuluna has bir cihetten terbiye edip düzenlediğinden herkesin Rabbi hassı cihetinden aldıkları kişiye özeldir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisi şerifi de aslında bir cihetten bu hakikate işaret eder. Her zaman diyoruz ya tasavvuf yolunun yolcusu bu yola girdiği zaman hareket noktası bu hadis-i şeriftir. Nefsini bilen Rabbini bilir. Nereden başlayacağım ben bu Allah'ı bilmeye, kulluğumu bilmeye diyorsa bir kişi bu hadisi şerifi anlamakla başlayacak. Nefsini bilen Rabbini bilir. Çünkü bu yol buradan başlar. Sorgulama buradan başlar. Nefsini bilen Rabbini bilir. Hadisi şerifi de aslında bir cihetten işte bu hakikate işaret eder. Rabbi ile arasındaki özel bağın mahiyetini bilen kişi, bulan kişi, kulluğunu yaşamada, yaşayabilmede çok kıymetli bilgilere sahip olmuş olur. Çünkü Rabbi ile o özel bağının hikmetlerini bildi, çözdü dolayısıyla çok kıymetli bilgilere sahip oldu başka bir deyişle yani mizacını zafiyetini meylini, neye meyli var becerisini iştiyakını kusurunu ve benzeri bu özelliklerini hallerini bilmiş olduğundan kulluk görevini ifa ederken nasıl bir yol nasıl bir yöntem izlemesi gerektiği bilgisini de elde etmiş olur çünkü zafiyetini bilen iştiyakını bilen nefis terbiyesi, mücadelesi, mücahadesi yaparken hangi hususlarda dikkatli olması lazım? Nefsinin zafiyeti nerelerde? Hangi alanlarda? Dolayısıyla hangi alanlarda nefsini daha sıkıştırması lazım? Daha bir disipline sokması lazım? Bunları anlamış olur, idrak etmiş olur. İşte nefsini bilen, Rabbini bilir hadisi şerifinin anlamını bu manada kişi anlamış olur ve böylelikle bir seyru sülüka çıkmış olur. Öncelikle zat yani Allah hakikati itibariyle tek isimleri itibariyle çoktur yani birçok isimle isimlendirilir her bir isim farklı bir mana ihtiva eder ve bu isimlerinin manalarının gereğince mazharlarda tecelli eder İlahi isimler tecelli ve ile birlikte hakikati tek bir zatı tanıtır bir tek bir zattandır bu mevzuyu yanlayalım birçok ismi vardır ama tek bir zata işaret eder Mustafa'nın Rabbi derken ya da Ahmet'in Rabbi derken ayrı ayrı Rabler var anlamı çıkarmamalıyız. Ancak her yaratılmışta o yaratılmışa özel bir cihetten Rabbinin zuhuru ortaya çıkmıştır. Ki buna da Rabbi Has denilmiştir. Tüm Rabbi Has ise bir tek Zata işaret eder ki o da Allah'tır. Yani Ahmet'in... Rabbi Hassı demek cihetiyle benim, Allahu Teala'nın benimle özel bağdan beni Rab ismiyle terbiye, terkip etmesi manası anlaşılır. Hangi isimleri benim üzerinde e, tecelli ettirdi, kullandıysa, o isimler terkibinden oluştuğum için başka bir varlıktan ayrıyımdır. Hiç kimse birbirine bu manada birebir aynı, ben oluşmaz, mümkün değil. Çünkü tecelliler de farklı farklı. Dolayısıyla işte Ahmet'in Rabbi, Mehmet'in Rabbi, Hasan'ın Rabbi gibi Ma bu manada Rabbi Has'ına işaret etmek manasında bu kelime kullanılır ama onun bunun Rabbi dememize rağmen hakikatte bütün Rab manası Allah'a işaret eder. Yani ayrı ayrı Rabler var anlamı çıkarmayalım buradan. Birçok bir Rab var bir de Allah var anlamı çıkmıyor buradan. Allah Rab ismiyle herkese farklı mu muamelede bulunduğu için Rabbi has deyimi konuyu anlamak için bu şekilde izah edilmiş. Allah diye isimlendirilen zat itibariyle tek, sıfatları itibariyle ise çoktur. Her varlığın bir Rabbi vardır ki onun bütünü teşkil etmesi mümkün değildir. Tabi çünkü Allahu Teala her varlıkta belli bir terkip ile tecelli ettiğine göre onun bütünü teşkil etmesi, bütüne işaret etmesi mümkün değil. Mutlu Rabbinin kendisinden hoşnut kaldığı kimsedir. Herkesin kendi Rabbi hası olduğuna göre bu durumda Rabbinin katında hoşnut olunmayan kimse yoktur. Rabbinin katında bakın. Rabbinin katında hoşnut olunmayan kimse yoktur. Çünkü o isim Rabbini kul üzerinde sürdürür. Bir kul özel Rabbinin yani Rabbi hasının katında hoşnut oldu diye başka bir kulun Rabbinin katında da kendisinden hoşnut olunması gerekmez. İyi anlayalım burayı bakın. Bir kul Özel Rabbinin yani Rabbi hassının katında hoşnut oldu diye Başka bir kulun Rabbinin katında da kendisinden hoşnut olunması gerekmez O bütünden ancak kendine uygun payı almıştır Aldığı da onun Rabbidir Böylece kullar arasında ayırım gerçekleştiği gibi Rabler arasında da ayırım gerçekleşir Buyuruyor Füsusta İbn Arabi Hazretleri Yani benim Rabbim benden razı olmasına rağmen Benim terkibim olarak Mizaç olarak Benim terkibim mizaç olarak Diyelim ki mizaçlarımız farklı olduğu zaman Hilmi amcayla Hilmi amcanın Rabbi Benden razı olmayabilir Ama benim Rabbim benden razı Mizaçlarımız farklı olduğu için Hilmi amcanın Rabbi benden razı olmayabilir Dolayısıyla Rabbimin katında benden razı iken Başkasının Rabbinin katında Razılık olayı yok Neden? Terkipler farklı bu meseleyi de böylece iyice bir anlayalım Herkesin bir itikadı vardır Şimdi yine İbn-i Arabi Hazretlerinden Bir ee cümle Okuyacağım Herkesin bir itikadı vardır Başkasında Kendi itikadının aynısını görmesi Mümkün değildir Çünkü her insanın öz ismi Yani Rabbi hası Ve esma terkibi kendine özeldir Şimdiye kadar iki tane aynı birey ve birim Var olmamıştır Bundan dolayı da bir kimsenin düşüncesi başka birinin düşüncesiyle karşılaşınca birbirlerine mutlaka ters düşen konular oluşur. Ana konuda birbiriyle uygunluk sağlasa bile teferruata ayrışırlar. Anlaştıkları konular ise Rabbi hasları dışındaki ortak esma manalarından kaynaklanır. Evet demek ki ortak esma manaları üzerimizde olduğu zaman bu konularda anlaşırız. Ama farklı terkiplerimizden kaynaklandığı için terkiplerimizdeki farktan dolayı buralarda ayrışırız. Birinin kara dediğine öteki ak der. Yine İbn Arabi Hazretleri bu şekilde beyan etmiş. Konu anlaşılsın diye İbn Arabi Hazretleri'nin e, füsus ve fütuhat-ı geçen e, bu konularla alakalı kısımları derledim topladım. Burada hem onları paylaşıp hem ilmimiz nispetinde de şerh etmiş oluyoruz. Yine fütuhatta şöyle bir mevzu geçmekte. Aynı konuyla alakadar Doğaların farklı yaratılmış olması bilinen bir husustur. İnsanların doğaları farklı farklı yaratılmıştır. Doğalar, mizaç. Çünkü doğalar birbirine zıttır ve herkes bunu idrak eder. Bu nedenle doğa aleminde tartışma inkar olunmaz. Evet, gerçekten bu dünya hayatında bu doğa aleminde tartışma inkar olunmaz. Mutlaka bir tartışma çıkar anlaşmazlık çıkar. Halbuki doğanın üzerindeki alemde tartışmanın varlığı inkar edilir. Bakın doğa kalktığı zaman ortadan tartışma kalkıyor. Allah ehli varlıkta tartışmanın ve nizanın bulunduğunu kesinlikle reddetmezler. Çünkü onlar ilahi isimleri ve onların alemin suretinde olduklarını bilirler. Hatta Allah alemi onların suretinde yaratmıştır. Çünkü asıl olan ilahi isimlerdir ve onlarda karşıt ve muhalif, uygun ve birbirine yardım eden isimler vardır. Buyuruyor Fütühatta. Şimdi İbn-i Arabi Hazretleri bu konuyu Fütühatta çok detaylıca incelemiştir, dile getirmiştir. Bu tartışma mevzusunu yani duaların, mizaçların farklılığından kaynaklanan insanlar arasındaki tartışma. Hatta hatta bu mevzuyu Ehlullah arasında dahi, Ehlullah da çünkü mertebe mertebedir ehlullahın da birçok mertebesi vardır sanmayalım ki şimdi Allah dostu dediğimiz zaman ehlullah dediğimiz zaman e, kamil kemalata ulaşmış noksanlığı olmayan bir kişi anlamı çıkarmayalım çünkü ehlullahın ehlullahın içerisinde de derece derece kemalatta derece derece e, zat var dolayısıyla ehlullahın alt mertebesinde olanlar henüz e, yukarı mertebelere çıkmamış olan ehlullah arasında da ihtilaf vardır tartışma vardır. Bazı kaynaklarda e, dile getirilir bu. Ehlullah arasında bir takım atışmalar olduğu görülür. Birisi birinin hakkında bir eserinde bir e, fikir beyan eder. Onun fikrini kabul etmez. O der burada yanılmıştır. Yanlış yapmıştır. Hata yapmıştır. Öteki Ehlullah'a bakarsınız onu eleştirir. Hayır der. O yanlış yapmıştır. Hata yapmıştır. i̇bn Arabi Hazretleri, bizim i̇bn Arabi Hazretlerini okumamızın bize sağladığı fayda şu elhamdülillah. i̇bn Arabi Hazretleri hakikaten kemal noktasında çok üst seviyede olan bir zat ehlullah olduğu için hütahatında dile getirir. Bu tartışan ehlullahın fikirlerini dahi veyahut da müştehitlerin fikirlerini dahi beyan eder, der ki o olaya şuradan bakmıştır. Buradan bakması neticesi, şu mertebede bulunması neticesi bu olay hakkında şöyle bir değerlendirmede bulunmuştur der. Falanca kişi ise Mertebesi şudur onun mertebesi. Dolayısıyla mertebesi gereği olaya şu açıdan bakmıştır. Farklı bir açıyı dile getirir. O açıdan bakıldığı zaman dolayısıyla bunu görmüştür. Gördüğü şeyi de işte doğru budur diyerek nitelemiştir, beyan etmiştir der. Aslında her ikisi de kendi bakış açısına göre, kendi ilim seviyesine göre, kendi görüşünde isabetlidir. Doğruyu dile getirmiştir der. Ama... Alemde doğru, daha doğru, kamil ve daha kamil vardır. Bu da bir düsturdur bakın. i̇bn Arabi Hazretlerinin fütahatında geçen çok mükemmel bir düsturdur. Yani bunu böyle hat sanatıyla yazıp e, duvara çerçeveleyip asmak lazım. Alemde doğru, daha doğru, kamil ve daha kamil vardır. Dolayısıyla Ehlullah da işte doğruluk da ve kamillikte mertebe mertebedir i̇bn Arabi Hazretleri bu farklı görüş beyan eden Birbirlerinin görüşlerinin hatalı olduğunu söyleyen Ehlullah'ın görüşlerine Nereden baktıklarını ifade edip Baktıkları yerden haklı olduklarını beyan buyurduktan sonra Kendi kamil görüşünü ortaya koyar Der ki bize göre mesele şudur der Ve daha kamil açıdan daha geniş perspektiften mevzuya bakar ve esas o mesele hakkındaki daha kamil görüşü beyan eder. İşte bu manada biz de i̇bn Arabi Hazretlerinin okuyucusu, takipçisi, inşallah manevi talebesi olmamız hasebiyle bu görüşü benimseyip bu yol üzerinden hareket etmeyi amaçlamaktayız. Beyanlarımızda da, ifadelerimizde de bunu kullanmaya gayret etmekteyiz. Allah bu konuda inşallah bizleri muvaffak eylesin, bu idraki nasip eylesin evet devam ediyoruz Allah'ın kuluna gönderdiği peygamberi aracılığı ile bildirdiği ve gönderdiği şeriata uyulmasını isteyerek getirdiği teklife uyan kul müstakim üzere olan yola girmiş kuldur evet demek ki müstakim üzere olan yol ne oluyor Allahu Teala'nın bildirdiği peygamberi aracılığıyla da bize gönderdiği işte şeriatın hükümleri buna uyun diyerek bildirdiği uyulmasını istediği teklifleri, dile getirdiği teklifleri, buna uyan kul, işte müstakim üzere olan yola girmiş kuldur Hud suresi 56. ayette buyrulur ki, hiçbir canlı yoktur ki Rabbim onun perçeminden tutmuş olmasın, Rabbim kuşkusuz ki sıratı müstakim üzeredir, buyrulmakta buradan şunu anlıyoruz ki her varlık kendini terbiye eden Rabbi ciheti ile kendisine has, sırat-ı müstakimi yani kendisine has doğru yolu üzerindedir. Yani her ne iş için yaratılmış ise o maksada uygun donanıma sahiptir. Mü'min kul bunu bilmekle birlikte, mü'min olan kul bu hakikati bilmekle birlikte Hud suresi 112. ayette beyan olunduğu üzere emrolunduğun gibi dost doğru ol evet bakın dikkatinizi buraya çekiyorum emrolunduğun gibi dost doğru ol hitabına muhatap olarak alemlerin Rabbi olan Allah'ın emrine peygamberi vasıtasıyla indirdiği şeriatına uymak ve kulluğunu bu cihetten ifa etmek için büyük bir çaba sarf eder günahlardan sakınıp emirleri doğrultusunda fiiller işlemeye gayret eder ve bu azmi gösterir Fatiha suresini okurken talep ettiğimiz sırat-ı müstakim işte budur. Yani emrine uyulan yolmuş. Allah kulunu hesaba çekerken ahirette hesap günü hesaba çekerken emirlerine burada emirlerine ne derece uyup uymadığını sorar. Dikkatinizi çekiyorum iradesine değil. Yani Allahu Teala İrademe uydunuz mu demez ki iradesine uymamak mümkün değildir. Şimdi o konuya da gireceğiz Allah'ın emri ve iradesi mevzusuna. Allahu Teala ahirette hesabın çekerken kulu emirlerinden hesaba çeker. Ben göndermiş olduğum Resul ve Nebiler ile size bildirdiğim şeriat hükümlerinden nelere uydunuz? Emir ve yasaklarımın hangilerine uydunuz hangilerine uymadınız? Hesap bundandır. Benim irademe uydunuz mu uymadınız mı diye bir hesaba çekmez. Neden? Şimdi onu da anlayacağız, göreceğiz. Dolayısıyla bu hususu iyi bir şekilde kavrayabilmek için daha önceki paylaşımlarımızda da ve daha önceki sohbetlerimizde de değindiğimiz gibi Allah'ın emri ve Allah'ın iradesi kavramlarının ne anlama geldiğini iyi anlamak lazım. Şimdi o mevzuya gireceğiz. Yalnız ona girmeden önce Hud suresi 112. ayette buyurulan emrolunduğun gibi dosdoğru ol ayeti Resulullah Efendimiz bu ayet ve bunun kardeşleri beni ihtiyarlattı buyurmaktı. Neden? Çünkü i̇bn Arabi Hazretleri bunu fütuhatta şöyle izah eder. Ehlullah bu ayeti okuduğu zaman aynı Resulullah Efendimiz gibi bir sıkıntıya, bir daralmaya düçar olur. Şundan dolayı Allahu Teala Teala Rabbi ciheti cihetiyle herkesin dedi ki bir terkibi var. Yani ayağın sabitesi gereği Neyse hakikatinde yaşayacağı olan terkibi onu cereyan ettirecek, açığa çıkaracak. Peki benim ayağını sabitemdeki o hakikat acaba Allahu Teala'nın Hud suresinde buyurduğu gibi 112. ayette Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bu hitaba benim ayağını sabitemdeki hakikat uyuyor mu, uymuyor mu? İşte ehlullah bu düşünceden dolayı daralır, sıkılır. İşte onun için Resulullah Efendimiz bu sure ve bunun kardeşleri beni ihtiyarlattı buyurmuştur. Çünkü ayağını sabitemdeki hakikat acaba Allah'ın emri cihetinden yaşayacağınla paralel mi? Ehlullah diyor ki ya ayağını sabitemdeki hakikat bu emrolunduğun gibi dosdoğru ol hitabına uymayan yönleri varsa ya şeriatın Allahu Teala'nın şeriatla emretmiş olduğu bazı kısımlarına Uymayacağım hallerim varsa Rabbi hassın dolayısıyla O kısımlara uymazsam Orada hataya günaha düşersen O zaman halim nice olur İşte bundan dolayı bu düşünce Onları sıkıyor Daraltıyor Tabi kişi ayağın sabitesindeki hakikati konusunda Bilgi sahibi değil Levh-i mahfuzda ne yazıldığı hakkında Bilgi sahibi değiliz Hatta bunu Muhyiddin İbn Arabi der ki Bazı arifler Allah bazı ariflere levh-i mahfuzda işte bu ayağın sabitesindeki hakikati hakkında neler yazıldığını gösterir. Levhi mahfuz korunmuş levhadır. Çünkü o konuya da biraz değineceğiz. Levhi mahfuz Allah indinde korunmuş levhadır. Allah'ın kulları için varlıkları için gayptır, bilinmezdir. Ancak Allah'u Teala bu levhi mahfuzdan, yani bu gaypten dilediği kullarını açar gösterir. Mütekim Resulullah Efendimiz'den ve Ehlullah'tan bu hususta birçok beyanatlar var. İşte bu Ehlullah'tan. Arif olan kullardan bazılarına da der ki İbn Arabi Hazretleri levh-i Mahfuz'dan açıp ayan sabitelerinin yani sabit hakikatlerinin hakkındaki bilgiyi göstermiştir Allahu Teala. Bazı kullarına, bazı Arif ehlullah'a ve bu hakikati gören Arif ehlullah'tan eğer ayan sabitesinde yazılı olan hakikat ile Allah'ın emri cihetinden şeriatın hükümleri uygunluğuna düşüyorsa bu Arif mutluluğuna mutluluk katılır der. Fütühatta geçer bu mevzu. Bu mevzuyu öğrenen, bu arif, Leyhü Mahfuz'da bu hakikati gören, öğrenen, okuyan arif mutluluğuna mutluluk katılır. Çünkü ayanı sabitesinde Allahu Teala'nın ayanı sabitesinde belirlemiş olduğu o sabit hakikat, değişmez hakikatte yazılan ile Allah'ın emri olan şeriatın hükümlerine uyacağı yazılı olduğu için mutluluğuna mutluluk katılır. Bazı arifler ise der, ayan sabitesindeki bu hakikatlerin Allah'ın e, şeriatına uymayan haller, bazılarında bu haller olduğunu da görür. Nebih Mahfuz'da. İşte onu gördüğü zaman üzülür. Üzüntüsüne üzüntü katılır. Ancak Arif olması hasebiyle bilir ki Allah bu şekilde yazmış, takdir etmiş. Burası çok önemli bir nokta. Arif olması hasebiyle bunu bilir ve Allah'a teslimiyetinden de zerre kadar da şaşmaz. Yine onun emrine sıkıca sarılmak gayretini gösterir Ama orada da bir hakikati görür Bu hakikat onu üzmesine rağmen Şimdi Tevhid meselesini gerçek manada idrak eden Arif Her ne kadar bu manada gerçekleri, hakikatleri görüp üzülse de Tevhid cihetiyle olaya bakması hasebiyle Allah'tan razıdır Razı olması hasebiyle de bu üzüntüyü ortadan kaldırır Burası çok ince bir mesele orayı idrak etme burası çok ince bir mesele şimdi devam ediyoruz Allah'ın emri yani teklifi emir ile Allah'ın iradesi yani tekvini emir ne demekmiş şimdi onları anlayalım bakın bu anlattıklarımızın hepsi zincirleme birbirine bağlı meseleler bu anlattıklarımız tam olarak kafada oturursa hakikatleri işte Allah'ı bilmek adına kulluğunu hakkıyla yerine getirmek adına kaderi anlamak adına çok büyük bir adım kat edilmiş olur. Çünkü bütün dediğimiz gibi konunun başında bu meselelerin hepsi adeta bir binanın temeli. Adeta katlı yapılan binanın direkleri. Bu direkler olmazsa temel olmazsa bina kurulmaz. Velev ki kurdun üç gün sonra çöker bu bir rüzgar estiğinde bir hafif zelzelede çöker o itikat bozulur o inanç bozulur o zaman bu itikadın yani Allah karşısındaki bu itikadımızın bu inancımızın sağlam olması ve mümin olabilmek için Müslüman demiyorum daha önceki sohbetlerde anlattık Müslüman ayrı Mümin ayrı Müslüman Allah'ın varlığına iman etmiş kişi Mümin Allah'ın birliğini birlemiş kişi yani bilinçli Mümin olmak için bu mevzuları bilmek gerekiyor bu mevzular yerli yerine oturursa gerçek manada insan müminliği anlamış, idrak etmiş olur ve kulluğunun ne demek olduğunu anlar. Kulluğunu layıkıyla bu sefer Allah'a yapmak gayreti içerisine girer. Evet, şimdi Allah'ın emri. Buna teklifi emir diyoruz. Yani teklif. Teklif ediyor yani. Teklif sunuyor. Yapmak ya da yapmamak senin elinde. İster yaparsın, ister yapmazsın. Teklif edilmiş. Teklif. Bir de Allah'ın iradesi vardır. İradesine ise tekvini emir diyoruz. Tekvin demek yaratılış emri. İşte buna itiraz hakkı kimsenin yok. Allahu Teala ne mahluk yarattıysa işte bu tekvini emire yani yaratılış emrine yanı Allah'ın iradesine harfiyen uymak zorunda. Şimdi bu neymiş açacağız. Hiçbir şey İdn-i Arabi Hazretleri'nin yine füsusta geçen bir cümlesini almışız. Füsus ve fütühten aldığımız mevzularla bu konuyu açıyoruz. İfis üste geçiği aynen şöyle geçiyor. Hiçbir şey ilahi meşiyetin yani tekvini emrin dışında gerçekleşmez veya varlığın dışına çıkmaz. İlahi emre günah diye isimlendirilen bir eylemle karşı çıkıldığında söz konusu olan tekvini emir değil dolaylı emir yani teklifi emirdir. Bakın ilahi emre günah diye isimlendiren bir eylemle karşı çıkıldığında bir günah yapıldığında söz konusu olan tekvini emir değil yani oradaki o ilahi emir tekvini emir değildir, yaratılış emri değildir teklifi emirdir yani dolaylı teklifi emirdir çünkü meşiyet emri yani tekvini emir yönünden yaptığı bir işte hiç kimse Allah'a karşı gelemez. Karşı gelmek dolaylı emir yani teklifi emir Yönünden gerçekleşebilir Füsusta bu mevzu Geçmiş 165. sayfada diye de not almışız Tekvini emir dediğimiz gibi Meşiyet emri, ol emri, gizli emir Yani Allah'ın iradesi dediğimiz Mevzudur tekvini emir Teklifi emir, dolaylı emir Açık emir, şeriatla belirtilen emir Şunları şunları yap Şunlar haram, şunlar helal Diye Allahu Teala'nın Resulü aracılığıyla Bildirdiği emir, bunlara da Teklifi emir diyoruz Yine fütuhatta şöyle bir mevzu geçmekte Hakkın doğrudan emrine hiç kimse isyan edemez Doğrudan emri diye kastettiği tekvini emir, yaratılış emri Allah'ın iradesi Hakkın doğrudan emrine hiç kimse isyan edemez Çünkü o kün, ol emriyle gerçekleşir Ol, olmayan bir şeye söylenebilir Olmamak niteliğindeki bir şeyden direnme gelemez İlahi emir dolaylı yani teklifi olursa fiili emretmekle ilgili olabilir. Namaz kılmak veya zekat vermek emredilir ve namaz kıl denilir. Fiilin kipinden emir ismi türetilmiştir. Bu durumda insanlardan dileyenler itaat ederken dileyenler isyan eder. Namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat ver. İşte bunlara bunlar nedir? Teklifi emir. Kimisi Bunlara uymuş, itaat etmiş, kimisi etmemiş. Yine fütuhatta mevzuyla alakalı olması hasebiyle farklı farklı ciltlerden bunların hepsini derleyip e, burada topladım ki konu pekişsin. Belki aynı hakikati anlatıyor farklı yerlerde. Aynı hakikati farklı ifadelerle anlatıyor. Çünkü bir ifade olabilir, bir dinleyicinin kafasına oturmayabilir. Farklı cihetten, farklı kelimelerle aynı hakikati anlattığı zaman o ifade oturabilir. Bu manada biz de bunları derledik ki bu şekilde ifade ediyoruz. Daha bir hem anlayan için daha geniş bir zenginlik olursun, anlamayan için ise farklı bir cihetten yaklaşım olduğu için belki o cihet onun anlamasına vesile olur. İlahi emir ilahi iradeye karşı gelmez. Bakın ilahi emir ilahi iradeye karşı gelmez. Çünkü o ilahi iradenin tanım ve mahiyetine girer. Burada karşılık emir kipini böyle olmadığı halde emir diye isimlendirmekle ortaya çıkmıştır. Kip irade edilmiştir. Hakkın emirleri peygamberlerin diliyle ifade edildiklerinde emir değil emir kipleridir. Tekrar ediyorum. Hakkın emirleri peygamberlerin diliyle ifade edildiklerinde emir değil emir kipidir. Dolayısıyla onlara isyan edilebilir ve nitekim edenler olmuştur tutanlar olmuş tutmayanlar olmuş peygamberin sözünü bazen gerçekleşmesi istenmeyen bir şey bu anlamda emredilebilir o halde hiç kimse Allah'ın emrine isyan etmemiştir Allah'ın emrine hangi emrine tekvini emrine hiç kimse isyan etmemiştir. Harfiyen herkes uymakta. Bütün varlıklar. istisnasız mümini kafiri. Tekvini emre uymakta. Adem'in muhatap olduğu ağaca yaklaşmakla ilgili yasağın, yasağı bildiren meleğin diliyle ilgili olduğunu anladık. Bunun üzerine Adem Rabbine isyan etti denilmiştir. Yine Risalelerde İbn Arabi Hazretleri şöyle der. Allah'ın bir emri vardır, bir de iradesi vardır. Bak. Bu yollardan hangisi seni kurtaracaksa onu izle. Bakın buraya tekrar dikkatinizi çekiyorum. Şimdi açacağız bunu. Allah'ın bir emri vardır, bir de iradesi vardır. Bak diyor İbn Arabi Hazretleri. Bunlardan hangisi kurtulacaksa onu izle. Yani ona sarıl. Seni emir mi kurtaracak, kurtaracak emre sarıl İradeyi anladın mı idrak ettin mi Hakikat ehli misin Sırrın sırrına vakıf mısın O zaman iradeye sarıl Ne demek bu açıyoruz Şeriat ehli Zevat genelde ağırlıklı olarak Allah'ın emri cihetine Dikkat kesilir Yani şeriatın zahiri Emirleri cihetinden olaya bakanlar Hakikatin derinliklerine Vakıf olamayanlar henüz Tamamen şeriat hükümleri cihetiyle ne yaparlar? Allah'ın emri cihetine dikkat kesilirler. Yani yap yapma, haram, helal, mekruh, menduh. Bütün bu yaşantıları bu hassasiyet üzere, bu ölçüye dikkat ederek yaşar. Ve bu mihenk üzerine görüş sahibidir ve bunu öne alır. Yani Allah'ın peygamberi aracılığı ve insanlara tebliğ etmesi için ve uyulmasını istediği ilahi emirleri ihtiva eden Kur'an-ı Kerim'in içeriğinde belirlediği kurallardan men ettiklerinden sakınır emir ve tavsiye ettiklerine uyar, yerine getirir ve bu dengeyi gözetir gözetmeye gayret sarf eder şeriata sıkı sıkıya bağlı olan kişi bilir ki Allah'ın emrine uyan mükafatlandırılır Allah'ın emrine uyan mükafatlandırılırken cennete konulurken emrine muhalefet eden ise cezalandırılır cehenneme düçar olabilir bu hakikati bilir bu gözle bakar şeriat ehli hakikat ehli arifler ise alemde yaratılmış her şeyin Allah'ın iradesi istikametinde cereyan, cereyan ettiğini bilir yaratılmış her şey Allah'ın iradesi istikametinde cereyan eder bu iradenin dışına asla bir yaratılmışın çıkmasının mümkün olmadığını Allah'ın dilediğini yaptığını Allah'ın yaptığından hesap sorulamayacağını mutlak delilin Allah'a ait olduğunu bakın bunlar aslında bir ayete hepsi birer ayete işaret ediyor mutlak delilin Allah'a ait olduğunu alemde tezahür eden her şeyin hak olduğunu. Hak'tan gayrının ise olmadığını. Kendisinin bu müşahadesinin ise Allah ile seyir olduğunu bilir ve ikrar eder. Evet. Bu hakikatle birlikte bu bütün bu hakikatleri bilmekle birlikte şunu da bilir ki Allah alemlerden müstani'dir. Allah'ın zatının varlığı dışında mevcut olan, var kabul edilen her şey Allah'ın kullarıdır. Her şey. Kulluk ise özü gereği horluk, acizlik ve muhtaçlıktır. Böylece Arif, Allah'ın kendisine verdiği bu mertebenin gereği onun huzurunda kul olduğunu idrak ve ikrar ile kulluğunu en mükemmel şekilde ifa ederken bunun yönteminin ve şartının Allah'ın emirlerine uymak olduğu gerçeğini de bilir. Evet kulluğunu en mükemmel şekilde bu şekilde idrak ederken ifa ederken bunun tek şartının yönteminin Allah'ın emirlerine uymak şeriata uymak olduğunu da bilir. Çünkü ancak Allah'ın emirlerine uyanlar selamet ve nimet ile karşılanırlar. Kulların yani yaratılmış olan her şeyin tamamı istisnasız Allah'ın iradesinin hükmü altında bulunurken bazıları emrine uyar bazıları ise emrine muhalefet eder. Bu durumda Allah irade ettiği şeyi aynı zamanda emrettiği gibi her neyi irade ediyorsa aynı zamanda emrettiği gibi Emrettiği her şeyi irade etmemiş olabilir. Dikkatinizi çekiyorum buraya iyi tefekkür edin. Allah irade ettiği şeyi aynı zamanda emrettiği gibi her neyi irade ettiyse aynı zamanda bunu emreder. Emrettiği her şeyi irade etmemiş olabilir. Emrettiği halde yap diye ama onun yapılmamasını irade etmiş olabilir. Açacağız. Onun indindeki hüküm ve açığa çıkacak olan şey ise iradesidir. Çünkü her şey iradeye tabidir Mümin Allah'ın emrine sarılır Ve her daim bunu gözetir Mümin olan kişi Yani şeriata sıkı sıkıya ittiba eder Resulullah Efendimiz'e zahirde ve batında Ona ittiba eder Mümin bunu yapması gerekir çünkü Resulullah Efendimiz'in zahirde ve batında da Onu takip etmesi ona uyması gerekir Kamillik ancak bu şekilde olabilir bu uymada zahirde ve batında uymada ne kadar nakıslığı eksikliği varsa bir kulun kemalattan da o derece nakıstır bir insan. Bu hakikat böyledir yani bu böyle biliniz. Eğer ki Resulullah Efendimizin zahirde ve batında sünneti seniyesine bir eksikliği noksanlığı varsa bir insanın onun adına kemalattan o kadar eksikliği vardır. Kemalatta mükemmelliğe ulaşmak istedir denilemez kesinlikle. Ne kadar eksikliği varsa o kadar eksiktir. Bu hususta böyle bilelim. Devam ediyoruz. Kamil mümin ise evet mümin Allah'ın emrine sarılır ve her daim bunu gözetir. Kamil mümin ise şimdi ayırdık burada mümin ve kamil mümin diye ayırdık. Kamil mümin ise ki bu durumda ona ihsan sahibi denir. Çünkü müminin bir mertebe üstü neydi? İhsan sahibi mümindi. Son hükmün Allah'ın iradesinin tahakkuku olduğunu bilmek ve buna teslim olmak ile birlikte kulluk mertebesi gereği emrini daha bir dikkatle gözetir. Ve bu hususta mümin kullara göre daha bir hassasiyet içinde bulunur. Tekrar okuyorum burayı. Kamil mümin olmak davasında olanlar iyi anlasınlar burayı. Kamil mümin ise ki bu durumda ona ihsan sahibi denir son hükmün Allah'ın son hükmünün yani bu alemde cereyan edecek olan hükmünün yani Allah'ın iradesinin tahakkuku olduğunu bilmek ve buna teslim olmak ile birlikte kulluk mertebesi gereği emrine daha bir dikkatle gözetir ne dedik çünkü Hud suresi 112'de emrolunduğun gibi dost doğru işte onun için emrini daha bir dikkatle gözetir ve bu hususta mümin kullara göre daha bir hassasiyet içerisinde bulunur İşte onun için Resulullah Efendimiz bu ayet ve kardeşleri beni ihtiyarlattı buyurdu çünkü kamil mümin Allah'ın emirleri karşısında daha hassas olur şeriat hususunda daha hassas olur burada anlatılan hakikat nerede hakikate vasıl olduk deyip de biz daimi namazdayız deyip de namazla abdestle hiç alakası olmayan sahtekar tasavvuf ehlinin durumları nerede ya. Emre sarılan kişinin Kurtuluşu bu cihetten olurken Emre sarılan kişinin kurtuluşu Bu cihetten olurken Allah'ın şeriatına sarılmak olurken iradeye sarılan ise Allah dilediğini yapar Hükmünün gereği Mutlak teslimiyeti yaşaması hasebiyle Kurtuluşa ermiş olur İşte bu idrake varmıştır çünkü Allah dilediğini yapar Arif bunu bilir Mutlak Allah'ın iradesi bu alemde cereyan eder Dolayısıyla bu cihetten bu da böyle mutmain olmuştur. kurtuluş ermiştir. Bu mesele kader sırrı hakikatlerinden bir hakikattir. Çetin bir meseledir. Allah hazmını nasip ve kolaylaştırılmış kılsın bizlere inşallah. Hakikaten bu mesele Kader. Bu, bu, bu son e, yazmış e, okumuş olduğumuz meseleler hani İbn Arabi Hazretlerinden açıkladıktan sonra bizde bu İbn Arabi Hazretlerinin Hütahatta ve Füsusta yazdığı hakikatlerden bizde olan ilmimiz nispetindeki açılımlarımızla bir nevi şerh ediyoruz o izahatları bu manada şerh etmiş oluyoruz alemde doğru daha doğru kamil ve daha kamil vardır bu hakikati hiçbir zaman unutmayalım Allah'ın emri ile iradesi bazen farklılık gösterebilir. Yani Allah bir şeyin yapılmasını emrederken o şeyin o birim tarafından yapılmamasını irade etmiş olabilir. Bu durumda kul Allah'ın emrine karşı gelirken Allah'ın iradesine uygun olanı yapmış demektir. Peki bu nasıl oluyor? Allah Adem aleyhisselamı ağaca yaklaşma o yasak meyveyi yememesi için ağaca yaklaşma emrini verirken emir verdi bakın teklifi emir verdi ağaca yaklaşma bu emri neyle verdi meleğin diliyle verdi Allahu Teala o ağaca yaklaşmamasını ilgili melekle verdi Adem aleyhisselamı o melek dedi ki Allah sana böyle emretti bu ağacın meyvesini yeme bu ağaca yaklaşma dedi dedi Allah Adem aleyhisselama ağaca yaklaşma emrini verirken onun ağaca yaklaşmasını ise irade etmişti çünkü o ağacı yaklaşacak, o meyveyi yiyecek. Çünkü Allah'ın iradesi o şekilde. Çünkü Allah'ın bir indinde bizce hikmet diye belirlediğimiz bir hikmet var. Bir şeyler açığa çıkacak, cereyan edecek. Neden? Devam ediyoruz. Adem aleyhisselam zahirde bu kusuru işleyecek ki, zahirde bu kusuru işleyecek ki cennetten çıkarılsın ve dünya hayatına gönderilsin yani ceza olarak karşılık olarak böylece yaratılış gayesi olan halifelik açığa çıksın halifelik dünyada çıkar cennette açığa çıkmaz halifelik ancak dünya yaşatısında açığa çıkar çünkü cennette böyle bir şeyin çıkması mümkün değildir. aynı şekilde iblise iblise ise ademe secde et emrini verdi Allahu Teala. Adem'e secde et emrini verirken onun secde etmeyerek kibirlenmesini irade etmişti. Evet bu hakikat çok mühim bir hakikat. Ya o da şeytanın Sen ne zaman anladın? O, o, şey, geçmeyeceğim oraya. Adem'e secde et emrini verirken onun secde etmeyene kibirlenmesini irade etmişti. Yani Allah'ın iradesi ona secde etmemesi cihetindendi. Allah'ın iradesi nereye bağlanıyor? Ayağını sabiteye bağlanıyor. Bu hakikati okuduk, anladık. Bir, hemen tefekkür edin. Kafanızda birbirine bağlantılıyı yapın. İrade neden öyle oluyor? Burada Allah'ın iradesi mevzunu ilim maluma tabidir düsturu gereği mevcudatın ayağını sabitesine bağlamışlardır. Allah ehlizatlar. Bu perdenin de ötesi vardır. Bakın bu ayağını sabite dediğimiz hakikatlerin meselesinin perdenin de ötesi vardır. Ancak biz seyrimizi buradan yapalım ötesine geçmeyelim. Şimdi o ayağını sabite dediğimiz hakikat nasıl vuku buluyor meselesini oraya ancak ehliyle geçebiliriz. Onu detaylıca konuşabiliriz. Alemde her ne cereyan etmekte ise her şey onun indinde yerli yerindedir. Aksi de düşünülemez zaten. Bu çok ince bir mevzudur. Bakın burada anlatılan hakikat. Çünkü bu Allah Adem'e e, ağaca yaklaşma diye emretti ama yaklaşmasını irade etti. İblis'e Adem'e secde et diye emretti ama etmemesini irade etti. E, beyanını Caferi Sadık radıyallahu anh. Bunun bir ifadesinde de geçmekte bu o bir kaynakta bu mevzu orada da geçmekte onu da burada beyan etmiş oluyorum bu çok ince bir mevzudur Tam konu tam anlaşılmaz ise insanı şirke götürür maazallah herkesin idraki kapasitesi anlayışı bir değildir bir olması da beklenemez zaten eğer öyle olsaydı tek düze robot gibi insanlar olurdu ve aralarında çekişme olmazdı bu durum ise Allah'ın yaratmış olduğu mevcut duruma aykırı olurdu. Allah siz hiç günah işlemeyen bir kavim olsaydınız, hepinizi helak eder, yerinize günah işleyip bana tevbe eden bir kavim yaratırdım buyuruyor. Alemde derecelenmenin olması kaçınılmazdır. Bununla birlikte yaratılmış olan her şey Rabbinin emrine uymaktadır. Hangi emrine? Tekvini emrine. Yaratılış emrine. Şimdi bu mevzuların daha da iyi idrak edilmesi adına yine ayağını sabit'e hakkında biraz daha ifadelerde bulunalım <gülüyor> Fütühatta şöyle bir cümle geçmekte yine İbn Arabi Hazretlerinden Hakkın ihsanlarında sınırlama yoktur Hakkın ihsanlarında sınırlama yoktur bize verilmedi deme bana verilmedi deme çünkü hak almadım der. Eğer dersen ki bana verilmedi, hak der ki sen almadın. Delil tekliften ortaya çıkar. Sana yapma denildi, sen yaptın. Yap denildi, yap dediğini de sen yapmadın. İşin gerçeği budur. Buyuruyor İbn Arabi Hazretler. Şimdi konunun anlaşılması adına devam ediyorum. Farklı ciltten yine aynı konuyla alakalı derlediğimiz cümleleri. Yine İknar Hazretlerinden. Bir şeyi talep edip, talepi gerçekleşmez ve mevcut olmazsa, açığa çıkmazsa bu talep ettiği şey, talebin önceden engeli bulunduğu ortaya çıkar. Evet, bir şeyi talep ettiğin, talep gerçekleşmezse o zaman bu talebin önceden bir engeli olduğu ortaya çıkar. Çünkü hiçbir şey ona karşı koyamaz. Allah'a karşı hiçbir şey koyamaz. Misal olarak, Ebu Cehil'den Allah'ın mutlak birliğine peygamberine ve onun katından gelen vahye iman etmesi talebini verebiliriz Ebu Cehil'in talep edilen işe olumlu cevap vermemiş olmasından görülen husus hakkın ondan talep edilen işi vacit yani var edici olmadığı ve engellemenin ondan kaynaklandığıdır çünkü ona Allah tevfik nasip etmemiştir Dileseydi hepinize hidayet ederdi. Buyuruluyor Nuh suresi 9. ayette. Bakın dileseydi hepinize hidayet ederdi. Demek ki hidayet Allah'tandır. İman nuru Allah'tandır. İman nurunu Allahu Teala kime yazdıysa o iman nuruyla şereflenir. Kime de o iman nurunu vermediyse orada kimse ne varsa yapsın imanı olmadığı sürece kurtuluşa eremez o artık cehennem ehlindendir. İman olmadığı için. Heh, şunu da söyleyelim bazı böyle e, insancıl yaklaşımlarda bulunmak gayesi güderek ifadelerde bulunanlar var tasavvufla da ilgilenip ya işte inancı, dini, ırkı, dili ne olursa olsun dini ne olursa olsun iyi insan her zaman iyidir. Dolayısıyla iyiliğinin karşılığını alır gibi söylemlerde bulunuyorlar. Böyle bir şey hakikatte dinimizde yok. Böyle bir şey yok. İstediği kadar iyi olsun. Bir kafir imam ehli olmayan iman nuruyla şereflenmemiş bir kafir istediği kadar insancıl olsun istediği kadar insanlara yardımseverlik yapsın hayvanlara yardımseverlik yapsın ne olursa olsun onun o iyi huyları insancılığı cennete girmesine sebep olamaz onun kurtuluşu yok o yine imansız olması haseliyle ebedi cehennemdedir ancak onun iyi hareketleri, iyi huyları, insancıl hareketleri sadece cehennemdeki azabını azaltır. Cehennem derekelerinden derekesinin seviyesini belirler o amel. Bu hakikati de böylece dile getirelim. Evet, Nahl suresi 9. ayette dileseydi hepinize hidayet ederdi. Allah "kün" ol sözüyle el vacittir. İrade bir şeyin varlığına iliştiğinde "ol" denilen hiçbir şey bu söze direnemez. Allah İmana Ebu Cehil'in veya iman etmemiş insanların idrak mahallinde ol diye emir verip kişiyi iman etmekle yükümlü tutsaydı Ebu Cehil ve benzeri kimselerin idrak mahallinde iman ortaya çıkardı. Demek ki bu iman onlarda bu cevher yok, verilmemiş. İman nurunu Allah Teala onlara yerleştirmemiş. Bu mevzu da Fütühat'ta geçmekte. Yine Yine fütuhatın farklı bir cildinde bu konuyla alakalı bir mevzu daha okuyorum. Tecelliden tecelli eden kendiliğinde birdir. Tecelli eden. Tecelliler daha doğrusu onların suretleri ise tecelligahın yatkınlıklarına göre farklılaşır. İlahi ihsanlarda da durum aynıdır. Bunun anladığında Allah'ın ihsanının engellenemeyeceğini de öğrenmişsin demektir. Şu var ki bu ihsandan mahrum kalmışsan eğer yatkınlığının kabul edemeyeceği şeyin sana verilmesini istiyorsun demektir. Evet bir dua ediyorsun, talep ediyorsun. Allah'ım bana şunu ver diyorsun ama senin ona yatkınlığın yok ki. Senin sabiten sabitende e, o yazılı değil. Sende o yatkınlık yok. Sende o istidat yok. O kabiliyet yok. Dolayısıyla eğer istidadında, kabiliyetinde olmayan, ayanı sabiteninde olmayan yani lehvi mahfuzda senin adına yazılı olmayan bir şeyi talep edip istersen onun ona ulaşman, alman mümkün değil. Çünkü bu sünnetullah kanununa aykırıdır. Allahu Teala böyle bir sünnetullah kanunu belirlemiş. Aklını yatkınlığa vermeden istediğin konuda mahrum bırakmayı Allah'a nispet edersin bu sefer. Bu mevzuyu anlamadan, idrak etmeden ne yaparsın bu sefer? İstediğin konuda ee, vermemeyi Allah'a nispet edersin. Ya istedim Allah bana bunu vermiyor. Halbuki hakikatte sen almıyorsun yani. Çünkü senin yaratılışın onu almaya müsait değil. Sen o özellikle yaratılmadın. Bazen şahıs istemeye yatkındır. Fakat verildiğinde mahrumiyet bir yana istediği şeyi kabule yatkın değildir. Bakın istemeye yatkındır. İsteyişe yatkınlık vardır. Dua eder, talep eder, ister. Aziz Allah Celle Celal. Hayır Dua etmesi vardır evet. ama onu alması ona sahip olması yok Yazılı değil o istidat yok İstemeye yatkın yani dua edip istemeye yatkın ama onu almaya yatkınlık yok Allah her şeye kadirdir dersin ve bu sözünde de haklısın Fakat alemdeki ilahi hikmetin tertibini ve şeylerin hakikatlerinin verilerinden habersizsin her şey Allah katındandır. Allah'ın mahrum bırakması vermek, vermesi mahrum bırakmaktır. Bakın bu, bu cümleyi anlayalım. Allah'ın mahrum bırakması hakikatte vermektir. Yani mahrum bırakmakla sana veriyor. Ayağını sabitlerindeki hakikati vermiş oluyor yani seni. Vermek ne oluyor o zaman orada mahrum bırakmak oluyor. Vermesi ise mahrum bırakmaktır. Yine bu mevzu fütühatta geçiyor. Yine fütühatta bu konuyla alakalı farklı bir ciltte yine geçmiş onu da beyan ediyoruz. Bilmelisin ki men men ediş yani engelleme mertebesi sens. Yani o istediğine ulaşamama istediğinden men etme mertebesi yine sens. Çünkü ilahi cömertlik kayıtsız iken men ise kabul etmemek anlamına gelir. İlahi cömertlik kayıtsızdır. Allah verir. Kayıtsız bir şekilde verir. Kabul etmemenin nedeni mizaca yatkın olmamaktır. Ve bu nedenle tabiat onu kabul etmez. Bununla birlikte sen herhangi bir işi kabulden yoksun kalamazsın. Öyleyse ilahi vergiden ancak istidadının gerektirdiği şeyi kabul etmişsindir. Senin adına meydana gelip deseni düzen ve seni üzen işler ancak senin kabulünden meydana geldiği gibi senin için nimet olan işler de yine kabulünden ibarettir. Burayı iyi anla diyor İbn Arabi Hazretleri. Yine bu hususla alakalı Fütühat'ta fütü farklı bir ciltte 6. ciltte geçmiş bir konu, ayana sabitelerle alakalı bir mevzuyu güzel e, derin manada izah etmiş İbn-i Hazretleri şimdi onu da okuyorum bu, bu, bu toplamış olduğumuz e, izahatların hepsi aslında kafamızda bunları harmanladığımız zaman yoğurduğumuz zaman çok güzel bir yapı taşı oluyor işte çok güzel binanın direği oluyor binanın temeli oluyor neyse devam ediyoruz bilmelisin ki başlangıç ilmi yani ilmi büt öğrenilmesi çetin bir ilimdir Bakın burada şimdi ilk başlangıca gidecek İbn-i Orayı izah edecek, anlatacak. Bunlar hep birbiriyle bağlantılı konular. Başlangıç ilmi öğrenilmesi çetin bir ilimdir. Çünkü sınırlı değildir. Onu ifade edebilecek en yakın ifade şunu demektir. Yani bu ifadeyi size en yakın ancak şu şekilde ifade edebilirim diyor. Anlamanız adına. Başlangıç mümkünlerin varlığının peşi sıra ve mütakiben açılmasıdır. Çünkü onu var eden zat bir zamanla sınırlanmaksızın bunu gerçekleştirmiştir. Çünkü zaman da cisimsel mümkünler arasında yer alır. Çünkü zaman da yaratılmıştır. Öyleyse ancak mümkünün özü gereği zorunlu ile irtibatı düşünülebilir. Mümkünün özü gereği zorunlu ile irtibatı düşünülebilir. Böylelikle hakkın varlığının karşısında sabit hakikatler, yani ayağını sabite vardır. Hakkın varlığının karşısında. Bunlar ezelde yoklukla nitelenmiştir. Söz konusu olan Allah ile birlikte başka herhangi bir şeyin bulunmadığı ilk ezeli oluştur. Bakın bu ayağını sabitelere, bu sabit hakikatlere ne demiştik? İşte zat mertebesinde olan şey dedik buna daha ilk bile değil bakın zat mertebesinde olan şey <gülüyor> la taayyum <gülüyor> mertebesinde söz konusu olan Allah ile birlikte başka herhangi bir şeyin bulunmadığı ilk ezeliği oluştur dikkat ediniz Allah'ın varlığı bu ayağını sabite üzerine onların istidatlarının gerektirdiği şekilde yayıldı böylelikle arada akli ya da vehmi bir aralık bulunmaksızın Kendisi için değil onlar için ayağın dışta oluştu. Bunu tasavvur edişte her iki yönden de hayret ortaya çıkar. Hem keşif hem teorik delil yönünden. Keşfin gördüğü şeyin anlamını dile getirmek imkansızdır. Çünkü buradaki iş tahayyül edilemezdir. Dolayısıyla aktarılamaz ve zikrettiğimizden daha açık bir şekilde söz kalıplarına girmez ne kadar açık ifade edilebilirse ancak o, o açıklıkla ifade etmekteyim şu an diyor. daha da söz kalıbına girmez daha açık ifadeyle buradaki güçlüğün nedeni bu mevzuyu idrak etmekte ifade etmekte anlamaktaki güçlüğün nedeni ilk sebebi bilememektir bakın ilk varoluştaki sebebi bilememektir İlk sebep hakkın zatıdır Bakın daha önceki sohbetlerimizde parantez açıyorum burada. Ne dedik? Allah kendinden kendine olan sevgisinden alemi yaratmayı murad etti. Ve ilk yarattığı da işte o kendinden kendine olan sevgisi hakikati Muhammedi'yi yarattı. İlk var olan, ilk tayyün dediğimiz. Dolayısıyla alemi sevgiden yarattı. İşte ilk sebep hakkın zatıdır dediğimiz yer gene buraya dönüyor. Devam ediyoruz. Hakkın zatı sebep olduğunda ise meluh, meluh olduğunu bilmezken kendisine ait bir meluhun ilahıdır. Arkadaşlarımızın bir kısmı başlangıcın kahır nispetinden ilk başlangıcın kahır nispetinden bir kısmı kudret nispetinden meydana geldiğini söylemiştir. Şeriat ise emir nispetinden olduğunu söyler. Emir. Buradaki tahsis onun nezdinde ayrışan herhangi bir hükmünün kendisinde gerçekleşir. Bizim bilgimizin bu konuda ulaştığı ve nebilere katıldığımız husus şudur. Başlangıcın emir nispetinden olmasında bir zorlama cebir kokusu vardır. Emir nispetinde emir. Emre diyor çünkü. Bir zorlama cebir kokusu vardır. Çünkü hitap ancak var olmayan maduma akleden duyan duyduğunu bilen ayağını sabiteye olabilir. Var olmayan ama akleden duyan ve duyduğunu bilen ayağını sabiteye olabilir. Emir sesleniş. Söz konusu ayağını sabite var olan bir duyuşla hitabı duymadığı gibi var olan bir akledirişle veya var olan bir bilgiyle de hitabı bilemez. İşte diyoruz ya ifade ederken anlatırken ayanı sabitede o mümkünlerin ayanı sabitede Allahu Teala teşbih yaptık. Siz ne hal üzere var olmak istersiniz ey kullarım dediğinde biz tercih ettik. Biz şu hal üzere var olmak isteriz ya Rabbi dedik. bu nerede oluyor? Bu teşbih. Bu anlatım, hikaye. Yani mesele anlaşılsın diye. Nerede? işte ayanı sabite mevzu. Yani o var olmayan, madum olan ama akledebilir, duyabilir hakikatler söz konusu ayağını sabit'e var olan bir duyuşla hitabı duymadığı gibi var olan bir akredilişle veya var olan bir bilgiyle de hitabı bilmez böylelikle bu hitabı duyuş esnasında hakkın varlığını giyinir İşte bu duyuşta gene hakkın varlığını giyinerek duyduk yani nasıl bir kul olmak istersin ey kulun hitabını hakkın varlığını giymiş bir vaziyette bakın burada çok sırlar açılıyor çok ince sırlar açılıyor ehli olan anlar burayı açmak istemiyorum hakkın e, varlığını giyinerek karşılıklı konuşmalar gene orada. Burasını ehlalmasın. Açmayalım burayı. Bu durumda ise el evvel ve ez zahir ismi yönünden onun mazhari olur. Bu hakikat ise bu yolda sonsuza dek tüm hakikatlere yayılır. Öyleyse başlangıç başlangıçtaki bu model bu yorumla tüm ayanı sabiteye eşlik eden ve her biriyle bilfiil fiil bulunan kesintisiz bir şeydir. Çünkü varlığı vereni yani hak, mümkünlerin dizilişi sınırlamaz. Öyleyse ondan meydana gelen ayanı sabiteye dönük nispet tektir. Bu durumda başlangıç sürekli ve daimidir. Mümkünlerden her biri başlangıçta öncelik sahibidir sonra mümkünler birbirlerine nispet edildiklerinde Allah'a göre değil birbirlerine göre öncelik ve sonralık ilişkisiyle ortaya çıktılar. Zaman mevumu çünkü Allah'a göre değil, yaratılmışa göre. Bu durumda teorik araştırmacılar yani nazar ehli mümkünlerin dizilişini dikkate alırken biz onların Allah'a dönük nispetlerini dikkate alırız. Bütün alem bize göre bilhassa Allah ile sınırlanmıştır. Allah ise Sınır ve sınırlanmadan münezzehtir. O halde onunla sınırlanan bu tenzihte ona tabidir. Hakkın ilk oluşu alemin de ilk oluşu demektir. Çünkü alem olmaksızın hak için ilk olmak kendisine nispet edilemeyecek ve betimlenemeyecek bir şeydir. Bütün isimlerle ilgili nispetlerde aynı şey geçerlidir buyurmakta i̇bn Arabi Hazretleri. Evet şimdi devam ediyoruz. <Gülüyor> evet bütün bu ifade ettiklerimiz nezdinde şimdi Hud suresi 112. ayette emrolunduğun gibi dost doğru ol. Sen ve seninle birlikte tevbe eden ve taşkınlık yapmayanlar Buyurmakta Allahu Teala. Bu konuyu anlamak için şu bilgiler ışığında teşekkür edelim dedik. İbn Arabi Hazretlerine göre istikamet doğruluk, kendilerinden amaçlanan yararın gerçekleşmesini sağlayan geçerli hareketin ta kendisidir. Burada kastedilen istikamet yani doğruluk budur. Genel manada istikamet doğru yolda olmak ise her canlının perçeminden tutmuştur. Hud suresi 56. ayetinde belirtildiği gibi var olan her şey gerçekte Rabbinin yolunda istikamet üzeredir. Çünkü sadece hakkın perçeminden tuttuğu kimse vardır ve hiçbir yaratılmış perçemini doğru yoldaki efendisinin elinden alamaz. Bu husus kulların hakkındaki ayağını sabiteye yani değişmez hakikatler diye nitelendirilen kader mevzu ile alakalı hakikatlerdir. Allah... Hepiniz için bir şeriat ve yöntem belirledik buyurur. Bu hükümler Allah tarafından yaratılmıştır. Allah'ın kendisinde yürümesini belirlediği yolun yani hükümlerin dışına çıkan biri hiç kuşkusuz Allah'ın yürümeyi belirlediği yoldan çıkmış demektir. Aynı şekilde Allah'ın ona yürümesini emrettiği yoldan çıkıp başka birinin yolunu tutan kişiye de sapmış kişi diye isimlendiririz. Her birey her birine göre kendisi için yasa yapılmış şeriat doğru yoldadır. Allah'ın yine bir emri vardır bir de iradesi. İradesi tüm yaratılmış üzerinde mutlak hükmünü gösterir. Allah'ın iradesine tüm yaratılmış isteyerek ya da istemeden de olsa uymak zorundadır. Uymaması mümkün değildir. Allah neyi ne şekilde irade ederse irade ettiği şey aynen olur. Allah'ın emrine ise kullarından bazıları uyarken bazıları direnmiştir. Uyanlar mükafatlandırılırken, direnenler, direnenler cezaya müstahak olmuştur. Ahiretteki sorguda emrine uyup uymamak konusunda olacaktır diye beyan etmiştik. Bu çerçevede dua yaptığımız dua kaderi değiştirir mi? Bu mevzuyu da şimdi ifade edelim inşallah. Kader konusu Günümüze dek sürekli hakkında konuşulmuş, tartışılmış, farklı bakış ile izah edilmeye çalışılmış bir konu. Bu konuda izahatların farklılığı, farklı idrak sahibi insanların bu hakikate farklı açılardan bakmaları, resmin bütününe değil de bir bölümüne bakmaları ya da bütününü görememeleri, ilimde farklı derecelerde bulunmaları neticesi açığa çıkan bir durumdur. Dolayısıyla her fikir sahibi kendi fikrini doğrular nitelikte deliller ileri sürmüş. Kendi fikrinin dışında bir fikir sürenin fikirlerinin doğruluğunu kabul etmemiştir. Çünkü tek cihetten bakıyor olaya. Bu fikir farklılığı bugüne kadar sürdüğü gibi bundan sonra da devam edeceği muhakkaktır. Yani bizim bu sohbetimizi dinleyenler de kabul eden bizim fikrimize ortak olan doğrudur deyip tasdik eden veya kısmen kabul eden veyahut da tamamen reddeden hayır böyle bir şey olamaz deyip kendi bakış açısıyla bu budur deyip itiraz edenler de olacaktır mutlaka bu alem ve bu kıyamete kadar baki olacak bu, bu tarz şeyler hakikatleri öğrenmek ve kulluğunu kamil bir şekilde yerine getirmek isteyen Başka. muhakkak muhakkik kimseler hakikatleri öğrenmek ve kulluğunu kamil bir şekilde yerine getirmek isteyen muhakkik kimseler kaza ve kader mevzunu da derinlemesine araştırıp bu hususta mutmain olmak gayesi gütmüşlerdir tabi yani şimdi kaza ve kader konusunu ancak layıkıyla kişi anlayıp idrak edebilirse yani araştırıp tetkik eder ise imanı sahihleşecek dedik ya imandan ikan durumuna geçecek yani imanın bir ötesi ikandır görmek yani görüşe geçecek çünkü iman görülmeyenedir Gelen teklife iman edilir. Ama o gelen teklifin hakikatini görmeye başladığın zaman o zaman orada iman kalır orada. İkan denir ona. İman kalır derken imandan çıktığı imansız anlamı anlaşılmasın. Orasına İkan denir yani imanın üst mertebesi. Görüşe geçer. İhsan sahibi mümin mümin denir işte onun mertebedeki mümin eden. Muhtin ittiraazetlerin eserlerinde bu konu ile ilgili dile getirdiği hakikatlerin Bizce, bizim idrakimiz nispetinde meseleye şöyle bir bakışımız olmaktadır şimdi bu meseleyi şöyle açıyoruz bu, burası bizim e, ilmimiz nispetinde aldığımız öğrendiğimiz hakikatten bizde olan açılımdır dileyen katılır dileyen katılmaz herkes serbesttir o mevzuda Şehir Ekber kaza kader ve onlara bağlı diğer meseleleri iki temel esasa bağlar birisi ilmi ilahi Diğeri ise ayağını sabite. Yani sabit değişmez hakikatlerdir Bunları da ilim maluma tabidir Düsturu altında toplar Yani ilmin maluma tabi olması Allah'ın ilminin malum olan yani bilinen açığa çıkan Ayağını sabiteye yani değişmez sabit hakikatlere tabi olmasını kasteder Ayağını sabite belirttiğimiz gibi değişmez hakikatlerdir Konu daha kolay anlaşılabilmesi için Tasavvifi manada yani Teknik istilah kelimelerinin dışına çıkarak Meseleyi böyle örneklemeler vererek Anlatmaya çalışacağım Mümkün olduğu kadar basite indirmeye Çalışacağız inşallah Allah her ne yarattı Halk ettiyse Tüm yaratılmış hakkında ilmi var idi Bütün yaratılmış hakkında ilmi var idi Yani yaratmayı murat edip Sonra üzerinde düşünüp teferruatına kadar plan yapıp bir karar kılmış ve sonra o murat ettiklerini yaratmış gibi bir şey söz konusu değildir. Bir insan bir şey yapacağı zaman bir sanatkar bir mobilyacı bir masa sandalye yapacağı zaman önce beyninde kafasında tasavvur eder düşünür planlar neyi kaç santim yapacağını sonra projelendirir ondan sonra tatbike geçer. Allah için böyle şey söz konusu değil. Yani Allah bu alemi yaratacağı zaman Teferruatına kadar bu alemde neyin ne olacağını şöyle bir oturmuş düşünmüş Ya ben bir alem yaratayım Nasıl yaratayım bu alemi şöyle yaratayım böyle yaratayım Şöyle yapayım gibi Bu manada bir düşünerek ondan sonra ilinde o hakikatleri oturtmuş değil Allah'ın zatının ebediliği ile birlikte ilmindeki o bilgi de ebedi olarak Ezeli ve ebedi olarak vardı Bir defa bu hakikati kafamıza oturtalım Yani insan aklıyla düşünüp de Allah'ı anlamaya idrak etmeye çalışırsak bizim beynimizin düşünce yapısı çalışma mekanizması gibi Allah'ın e, çalışma mekanizması düşünce yapısını tasavvur etmeye çalışırsak hata yaparız. Onun için diyoruz ya zaten akılla idrak edilemez. Çünkü akıl yaratılmış olması hasebiyle Allah'ı bilmekte bulmakta aciz kalır. Neyle idrak edilir? Kalple idrak edilir. Yani Allah'ı idrak etmek için ne cihetten düşünce içerisine girmemiz gerektiği meselelerine kalp mertebesi alakadar eder evet devam ediyoruz <gülüyor> bu şekilde plan yapıp da bir karar kılmış ve sonra murat ettiklerini yaratmış gibi bir şey söz konusu değildir burayı iyi anlayalım zatı ilmi ilahide bu bilgiye sahipti yani hiçbir şey yokken dahi hiçbir şeyi henüz yaratmamışken dahi bütün bu yarattıkları hakkındaki bilgisine ilmi ilahide de zatı bu bilgi vardı sonradan oluşan bir bilgi değil Yokluktan varlık alemine çıkarmayı murat ettiği her birim Allah'tan talebine göre istidadı belirlendi. İşte bu ayağını sabitedeki meseleyi dile getirdik. Yani her yaratılmış Allah'tan kendi istidadını talep etti ve Allah bu talebe göre istidatları belirledi. Bu belirlemeye işte ayağını sabite yani değişmez hakikatler. Bütün bu meseleler levh-i mahfuz yani korunmuş, sabit, değişmez levhada yazılıdır. Levh-i mahfuzda her ne yazılı ise alemde cereyan eden tüm hadiseler o yazılı olan duruma göre cereyan etmekte ve asla o yazılanın dışında bir şey vuku bulmamaktadır. Bütün bu anlattıklarımız bir zamansal faktör içerisinde öncelik veya sonralık kavramları ile anlatılsa bile bu algı biz yaratılmışlar için geçerlidir. Her şey anda olmuştur. Allah'ın zatı her şeyden münezzehtir. Şunu da belirtelim ki yaratılmış her şey hakikatte Allah'ın zatına kıyasla bir, bir vücut sahibi değildir. Allah'ın zatı olarak düşünürsek yaratılmış her şey onun ilmindeki ilmi surettir. Asla ve kata bir vücut sahibi değildir. Ve her şey Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Bu manada her şey için Allah'tır denilemeyeceği gibi Allah'tan ayrı, bağımsız, müstakildir de denilemez. Her şey için Allah'tır denilemez. Ama Allah'tan ayrıdır da denilemez. İnsanların bir kısmı duanın kaderi değiştireceğini savunmaktalar. Bu insanların baktığı yerden baktığımızda, incelediğimizde, Sözlerinin doğru olduğunu görürüz. Şimdi biz de i̇bn Arabi Hazretlerinin acizane yolunda giden talebesi olmak gayreti içerisindeyiz ya. Biz de şimdi bakıyoruz bu iddiada bulunanlar. Neden bu iddiada bulunuyorlar? Nereden bakmış? Neyi görmüş de böyle diyorlar insanlar kaderini değiştirir diye. Bu insanların baktığı yerden baktığımızda sözlerinin doğru olduğunu görürüz. Ancak şunu belirtmeliyim ki bu insanların baktığı yer aşağıdadır. Yani kamil bir bakış değildir. Bu bakış kamillik noktasında ne hani dedik ya doğru daha doğru kamil daha kamil vardır. Bu bakış bu iddia sahiplerinin kamillikten nakıstır bunlar aşağıdadır. İnsan kaderini değiştirir diye iddiada bulunan bir insan bize göre bizim ilmimize göre i̇bn Arabi Hazretlerinden öğrendiğimiz hakikate göre nakıs bir bakış üzeredir bu. İzah edeceğiz. Alemde doğru daha doğru kamil ve daha kamil vardır. Bu düsturu hiçbir zaman unutmayalım. Bakın hep karşımıza çıkıyor. Çünkü bütün yapı taşlarından biridir bu düstur. Doğru tektir demek yanlıştır. Bu doğrudur. Tek budur demek yanlıştır. Doğru durduğun ve baktığın yere göre değişir. Bakın bir defa bunu güzellikle iyice bir şekilde doğru bir şekilde anlamamız lazım. Değişmeyen şey ise hakikatlerdir. Hakikatler değişmez ve başkalaşmaz. Ancak hükümler değişiklik arz edebilir. Yazılan yazının asla değişmeyeceği levh-i mahfuzdan ayrı olarak Allah levh-i mahfuzun aşağısında levhalar yaratmıştır. Bakın şimdi levh-i mahfuzda kalem kurudu buyurmakta Oradaki yazılar asla kata değişmez. Bizim katımızda söz değişmez buyurulur ayet-i kerimede. Bu söz levh-i mahfuza atıftır. Bizim katımızda söz değişmez. Yine Kur'an-ı Kerim'de geçen sureyi hatırlamıyorum. Ayeti hatırlamıyorum. Bazı şeyleri değiştirir. Değiştiririz buyur ayeti kerimede. Yerlerini değiştiririz. Sileriz ve değiştiririz. Kaps suresinde. Dedebiliriz sabit kılar ve sileriz. Kaps suresinde mi geçiyor? İşte bu ayette atıf yapılan ise levh-i mahfuzun altında allah Teala'nın yaratmış olduğu levhalar vardır. Bu levhalarda yazılır Allah-u Teala ondan sonra o yazdığını değiştirebilir, silinir, başka bir şey değiştirebilir. Şimdi ona izah edeceğiz. Yazılan yazının asla değişmeyeceği levh-i mahfuzdan ayrı olarak Allah levh-i mahfuzun aşağısında levhalar yaratmıştır. Adı geçen levhalar konusu fütuhatın 11. cildinin 101. sayfasında da geçmektedir. Dinleyicilerimiz isterse oradan da detaylıca bunu okuyabilirler. Geniş bilgi için oraya müracaat edilebilir. Bu levhalar silinme ve ispat levhasıdır ve bu levhalar Allah eee Kâf suresi, suresi Allah dilediğini siler ve sabit bırakır. Rad 39. Ayetinde bahis olan levhalardır. Allah'ın dilediği kullarından başka hiç kimse lehî mahfuz'a ulaşamaz ve oradan bilgi edinemez. Ancak levh-i mahfuzdan aşağıda bulunan bu levhalardaki bilgiye alemin idaresiyle görevli tüm melekler muttali olduğu gibi, o meleklere bu bilgi verildiği gibi, insan ve cinlerden de bu bilgiye ulaşanlar vardır. Yani levh-i mahfuzun altındaki o levhalarda yazılı olan bilgiye ulaşan insan ve cinler de vardır. Misalen bu levhalarda, peki bu insan ve cinler nasıl ulaşır? Ee, i̇nsanlardan ne? ehlullah'tan ulaşanlar vardır ehlullah'tan allah Teala e, bunlara o gayptan açmak istediği kısmı açar bir örnek vermek istiyorum Burada konu detaylı anlaşılsın diye bir derviş bir şehrini değiştirmek istiyor falanca şehre taşınmak istiyor oraya yerleşip orada ikamet etmek istiyor şeyhine gidiyor diyor ki efendim ben böyle böyle o şehre gidip orada ikamet etmek yaşamı orada temin etmek yaşamak kazanmak istiyorum. Ne dersiniz? Şeyh diyor ki tavsiye etmeyiz. Gidersen birçok sıkıntılarla, dertlerle, tehlikelerle karşılaşacaksın. Peki efendim diyor. Bir süre sonra başka bir mürşit kâmil bir mürşit buluyor, görüyor. Gördüğü zaman diyor ki efendim, böyle bir, bir durumum var. Falanca şehre gitmek arzusundayım. Bu hususta ne dersiniz? evladım gidebilirsin diyor Allah hakkında hayırlı eylesin hoş güzel gözüküyor senin hakkında diyor o zaman bu derviş diyor ki ben falanca şeyhe bu hususu daha önce dile getirmiştim senin hakkında birçok tehlike durumu var o şehre gitmeyin tavsiye etmiyoruz demişti ama siz böyle dediniz bunun hikmeti nedir diyor o kamil olan de diyor ki işte o zaman mevzu buradan anlaşılıyor Levhume mahfuz ve alt levhalar mevzusunu dile getiriyoruz burada. Sizin o zaman sana bu tavsiyede bulunmayan, uygun görmeyen şey, efendi alt levhada yazılı olanı görmüş. Ondan dolayı da gitmeni tehlikeli bulmuş. Ama üst levhada yazılı olan durumda ise işte senin yaptığın bir hayır, hasenet, bir ee, Allah'ın rızası, hoşuna giden bir mevzudan dolayı hani sadaka belayı def eder mevzusu var ya, onun o tehlikenin o gideceğin şehirde tehlikenin belanın kaldırılacağı böyle bir şeyle karşılaşmayacağın yazılı Biz de oradan sana haber veriyoruz buyuruyor şimdi alt levha değişir alt levha değişir üst levha asla değişmez üst levha da son hüküm üst levhaya ait yani levh bu örneği de verdim ki konu sizde kafanızda tam otursun devam ediyorum tabii ki <gülüyor> Misalen bu levhalarda falanca kulun falan gün ve saatte bir kaza geçirip yarala, yaralanacağı yazılıdır Evinden çıktı falanca sokaktan geçerken falanca binanın kapısındaki e, çatısındaki tuğla kiremit kafasına düşecek yazılı, e, Kul yaralanacak ya da kolu kırılacak ya da kafası kırılacak ya da ölecek Alt levhada bu bilgi yazılı Bu şekilde bir bilgi yazılı Melekler bu bilgiye sahip olarak o zamanı beklemekte iken kul bir sadaka verir. Evet melek bu bilgi verildi. Çünkü melek at levhadaki bilgiyi alıyor. Allahu Teala bildiriyor o at levhadaki bilgileri ilgili görevli meleklere. Melek bekliyor şimdi falanca kul falanca gün falan saatte evden çıkacak. Falanca sokaktan geçerken falanca binanın tepesindeki tuğla rüzgar lodosun tesiriyle sebep kılacak. Düşecek aşağıya okulun kafasını yaracak yazılı levhada. Melek böyle bilgi aldı. Kolu kırılacak. veya ta ölecek. Diye bilgi aldı. Ve melek Allah'ın takdirinin cereyan etmesini bu şekilde bekliyor şimdi. Melekler bu bilgiye sahip olarak o zamanı beklemekteyken kul evden çıktığında giderken bir sadaka verir. Veya evden çıkmadan Allah'ın hoşuna giden güzel bir amel işler. Neticesinde Allah bu levhada o kul hakkında geçireceği kazayı siler ve kulu beladan korumuş olur. İşte sadaka belayı defeder. Mevzusuun Mevzusunun budur. Böylece melekler levhadan silinen bilginin yerine yazılan bilgi dahilinde harekete geçerler. Yeni bilgiye yazıldı? O tuğla lodos'tan lodos sebep kılınarak o kulun kafasına düşmeyecek yazıldı. Veyahut da o kul, o sokaktan, o binanın köşesinden geçmeyecek diye yazıldı. Yeni levhadaki yazı bu. Yoluna kulun değiştirdi melekler. Kalbine ilham etti. Ya her gün bu sokaktan gidiyordun. Bugün de oradan gitme, şu taraftan git dedi. Yolun karşısından git dedi. Böyle bir ilham geldi. Dedik ya kalbe, melek de ilham eder, şeytan da ilham eder. Rabbinden de ilham alır. İlahi ilham alır. Evet, böylece melekler levhadan silinen bilginin yerine yazılan bilgi dahilinde harekete geçerler. İşte bu noktada dua kaderi değiştirir diyenler bilseler de bilmeseler de bu levhada yazılı olanın değişmesini kastetmiş olurlar. Evet. Biz şimdi dua kaderi değiştirir diyenin bakış alanını, perspektifini bu cihete aldığınız zaman kardeşim senin sözün doğru deriz. Neye göre doğru? At levhada yazı değişiyor. Dolayısıyla kul kaderini değiştirir. Dediğin zaman sen bu manada sen o kişi o bilse de bilmese de bu hakikati. Bu manada dua kaderi değiştirir dediğin zaman senin sözün bir yönüyle e, hakikate taalluk ediyor. Ama bu bu cihetten. Yani alt levhalardaki yazının değişmesi babında kaderi değiştirir. Eğer bu kasıt ile söylenmemişse Levh-i Mahfuz'daki kaderi değiştirmeyi kastettiyse kişi bunu kabul edemeyiz. Böyle bir şey mümkün değil. Levh-i Mahfuz'da yazı değişmez. O zaman, o zaman onun cahilliğine Allah'ın yeminiyle o zaman şey olur değişir. Tabi belirsizlik olur o zaman Allah'ın yeminiyle böyle bir şey asla ve kata mümkün değil. Böyle şey olur mu? <gülüyor> o zaman maşaallah Allah bilmiyor mu? Gelişmeleri rastgele bıraktı. Kulun <gülüyor> iradesine <gülüyor> bıraktı. O zaman şeyle çıkıyormuş. Işte. Evet. Neyse muhafızların şeyler. Yok, değil. İhna Arabi Hazretleri bambaşka açıdan bakıyor bakıyorlar. Yok o mevzuyu da ayrıca izah ederiz. Değil, ayrı şey, Değil, ayrı şeyler. Kitab-ı mübin. Kitab-ı mübin. Ümür kitap zat mertebesinden. Zat Ayağını sabitelerin bulunduğu mertebeye çıkarsan ümür kitap dersin. Evet. Levh-i mahfuza birinci taahhüm mertebesinden baktığın zaman ise kitab-ı mübin dersin. Kitabı mübin. Eğer bu kast ile söylemişse sözlerini doğru kabul edemiyoruz. Evet. Yok eğer levh-i mahfuzda yazılı kaderi kast etmişlerse Sözleri doğru değildir. Çünkü Leyf-i Mahfuz'da kulun başına bir bela gelecekken, kulun duasıyla ya da sadaka vermesiyle bu belanın def edileceği bilgisi zaten yazılıdır. Yani kulun o sadakayı vermemesi ya da o duayı yapmaması asla mümkün değil. Leyf-i Mahfuz'da yazılı olan işler. <gülüyor> Leyf-i Mahfuz'da her ne yazılı ise yazılı olanın mutlak manada yerine gelmesi gerekir. Bunun hiçbir alternatifi yoktur için çoklu seçeneklerden birini seçme hakkı diye bir şey söz konusu değildir bizim inancımızda itikatımızda mevzu böyledir kul için çoklu seçeneklerden birini seçmek diye bir şey söz konusu değildir kul seçimini en başta yaptı çünkü nerede yaptı ayağını sabitesiyle yaptı ve artık o seçimi dairesinde hareket etmekte mecburdur bu manada ama yani seçimini yaptığının cereyanı açığa çıkışı şeklinde kaderin asla değişmeyeceğini söyleyenler ise diğer gruba göre bir üst idraka erip levh mahfuzda yazılı olanın mutlak vuku bulacağını anlamış idrak etmiş kimselerdir konu hakkında tabi çok daha detaylı bilgiler verilebilir ama maksat hasıl oldu meselenin anlaşılması adına diyoruz nefse Şems suresi 7 ve 8. ayetler Nefse ve onu düzenleyene Ona iyilik ve kötülüğünü ilham edene yemin olsun ki Şimdi bu ayeti de inşallah açacağız, açalım yani manasını e, Bizce oluşan idrak nedir? Bu ayetin manasında da Bu anlattığımız tüm meselelerle Bir bağlantı açığa çıkıyor Evet Şems 7-8 Nefse ve onu düzenleyene Ona iyilik ve kötülüğünü ilham edene Yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir sahabinin yaratılışın, yaratılışın başlangıcı öncesi Rabbimizin nerede olduğuna ilişkin sorusuna Allah var idi ve amada idi buyurmuş yani Allah ile birlikte hiçbir şeyin varlığından söz edilemeyecek bir durumu belirtmiş ve bu sözün akabinde Hazreti Ali'ye radıyallahu anh atfedilir el anda öyledir diyerek tamamlamış yani halen de öyledir değişen hiçbir şey yoktur anlamına gelen ifadeyi kullanmıştır. Meseleye hakikat boyutundan bakabilmemiz bize gerçek tevhid idrakini kazandıracaktır. Mümin diye nitelenebilmek için kişinin gerçek tevhid ehli yani muvahhid yani Allah'ı birleyen olması gerekir. Müslüman kimse Allah'ın varlığına iman etmiş iken mümin kimse ise Allah'ın mutlak birliğine iman, et, iman etmiş kimse. Bakın hep bu mevzuları üzerine bastıra bastıra söylüyoruz. Allah'ın birliğine iman etmiş kimse bilir ki tek vücut sahibi Allah'tır. Allah ile birlikte herhangi bir şeyin vücut sahibi olmasından varlık sahibi olmasından asla söz edilemez. Bu durumda tüm alem ve alemde bulunan her şey tüm yaratılmış Allah'ın ilminde yarattığı ilmi suretlerden ibarettir. Allah'ın varlığı gibi bir varlıklarından söz edilemez. Yani Allah'ın bir varlığı var, karşısında da yarattığı varlıklar var. Böyle bir şeyden asla söz edilemez. Bütün bu varlık Allah'ın ilmindeki ilmi suretlerdir. Allah'ın varlığının yanında yok hükmündedirler. Bu hakikati kimi ehlullah alemler hayalden ibarettir. sözüyle Hiçbir mevcudat varlık kokusu almamıştır gibi sözleriyle ifade etmişlerdir. Biz bu hakikati ancak idraklerimizde algılayabiliriz, sırrımızda. Burayı anlayalım. Bununla birlikte bir yaratılmış olarak ben varım ya da alem var deriz ve bizde oluşan bu varlık algısı ebedi olarak yani hem dünya hayatında hem de ahiret hayatında cennet ya da cehennem ortamındaki yaşantıda da kesinlikle var olacaktır. Ben algısı hep olacak yani. Cennette de cehennemde de ben var algısı. Ve bu algıdan mutlak manada soyutlanmamız asla mümkün değildir. Bu algıdan nasıl soyutlanabiliyoruz? Sadece sırrımızda. idrak olarak. Yani Allah'ın gerçek varlık sahibi Allah olduğuna bilip bütün var o kabul edenlerin Allah'ın ilminde ilmi suretler olduğunu yani hayalden ibaret olduğunu sırrımızda idrak olarak bu algıyı algılayabiliriz. Bu hakikati hazmedebiliriz, oturtabiliriz. Ama hep ben algısı ebediyan olacak bizde. Cennet cehennem ortamında da olacak. Konuya hakikat boyutundan bizde oluşan idrak ile baktığımızda nefse ve onu düzenleyene, ona iyilik ve kötülüğünü ilham edene yemin olsun ki yani Şems suresi 78. ayetinde şunu anlarız ki nefse mutlak manada ilham eden Allah'tır. Varlıkta Allah'tan gayrısı yoktur. Tüm varlıklarda tecelli eden ve tecelligahta şenden şene giren yine odur. Varlıklar dahi ondan gayrı değildir. Bu bakış ve idrak hakikat boyutundan olan bakıştır. Ancak Allah dünya hayatında yapmış olduğumuz işimiz, ibadetimiz, ilişkilerimiz, niyetimiz düşüncelerimiz, eylemlerimiz hususunda bir ölçü içerisinde olmamızı istemiş ve bu ölçüye şeriat adını vermiştir. Allahu Teala. Aynı şeriat bize Allah karşısında edepli olmamızı da emreder edep dairesi içerisinde hareket ettiğimizde ki kamil mümin edebe riayet etmelidir edep edep edep illa edep illa edep bu durumda nefse kötülüğü ilham eden olarak şeytanı gördüğümüz gibi nefse iyiliği ilham eden olarak da meleği görürüz bakın edepten nefse kötülüğü ilham eden olarak şeytanı görürüz nefse iyiliği ilham eden olarak da meleği görürüz çünkü şunu biliriz ki ve kabul ederiz ki sana bir iyilik isabet ettiğinde bunu Allah'tan bil. Sana bir kötülük isabet ettiğinde ise bunu nefsinden bil. Uyarısı bize bu hususta takılmamız gereken edebi tavrı açıklar. Oysa ki her ikisi de Allah katındandır. İyilik de kötülük de. Hepsi Allah katındandır. Burada nefse isabet eden iyilik ve kötülüğün tamamının kaynağı hususunda Allah'tandır demeyip Allah katındandır söylemini kullanmak ki bunun anlamının derinliği vardır bunu ehli olan tabi ki anlar yine ilahi huzur karşısında edep takınmaktan kaynaklanır ve doğrusu da budur Allah katındandır dediğimiz zaman bakın bir şey Allah'tandır dediğimiz zaman direkt zattan geldiğini kastederiz yani iyilik Allah'tandır direkt zattan kastetmekte bir sıkıntı yok burada edeben böyle deriz nefsimize gelen iyilikler Allah'tandır Kötülükler ise Allah'tandır demeyiz. Burada edeble riayet etmemiz lazım. Allah katındandır diyebiliriz. Katındandır dediğimiz zaman Allah'ın sebepler dairesinde yaratmış olduğu diğer varlıklar girer devreye. Yani katındandır dediğimiz zaman işte o zaman şeytan giriyor devreye. Yani şeytan aracılığıyla nefse kötülük ilham edildiği zaman Allah katındandır cümlesinin içine giriyor. Mertebeler giriyor devreye. Dolayısıyla burada edebe riayet etmiş oluruz. Yine Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de ayette geçer. Bunu Muheddin İbn Arabi Hazretleri örnek verir. Hastalandığında bana şifa veren sensin buyurur. Bakın burada edebi der, Hz. İbrahim'den öğreniyoruz der. Bu ayette der. Yani İbn Arabi Hazretleri o kadar ince inceler. Ayetleri. Hastalandığında. Hz. İbrahim burada hastalığı kendine izafe ediyor. Yani Allah'a demiyor ki beni hastalandırdığında. Gidireni içiren sensin diyor. Tabii hastalandığında dediği zaman hastalığı kendi nefsine izafe ediyor. Kendindeki noksanlık olarak e, e, görüyor. Ve bana şifa veren sensin diyor. İşte burada ilahi huzurdaki edep Mevzu bu. Dolayısıyla başımıza gelen kötü haller, kötü durumları kendi nefsimize izafe etmemiz bizim ilahi huzurda takılmamız gereken edebi gösteriyor. Yoksa kötülük başa geldiği zaman e bu da Allah'tandır. Allah yaptırdı dersen eee ilahi huzurdaki edebe riayet etmek olur. Kız e, Hazreti Ömer zamanındaki hırsızın durumuna düşünür Hazreti Ömer olsa kırbaçlar. Hazreti Ömer hırsızı yakalattığında sordu. Dedi, "Neden yaptın bu hırsızlığı?" "Allah yaptırdı." dedi. "Allah dilemeseydi ben hırsızlık yapmazdım." Demek ki o yaptırdı bana. Neyse hırsızlığından dolayı cezasını verin demiş. Elinin kolunun çaprazlama kesilmesi mevzusunu icra ettikten sonra Hazreti Ömer'e bilgi gelmiş. Yaptık dedikten sonra cezası verildi. Şimdi bir de şu kadar da kırbaç atın demiş Hazreti Ömer. O zaman demişler ki ya Ömer sen adaletlisin. Cezası verildi hırsızın. Kolu kesildi. Kırbaç neyin nesi? O Kulunun kesilmesi hırsızlık yaptığı için hırsızlık suçunun cezasıydı. Kırbaç ise Allah'a attığı iftiradan dolayıdır diyor. Kendesini kesmemiş. Kendesini kesmemiş, kırbaç attırmış. Allah yaptırdı. İşte bakın bu günümüzde tasavvuf camiasındanın deyip değişik tarikat ve cemaatlerde bulunmasına rağmen böyle kötü hasletlerini de Allah'a izafe eden güruh var maalesef. İslam'ı değiştirmeye çalışmak. İslam'ı bozmaya, tahrif etmeye, değiştirmeye, itikatları bozmaya çalışıyorlar. Ve maalesef ne yazık ki üzülerek, burada açıkça da beyan ediyorum bu kendilerine melami adını koyan sapkın bir güruh var. Sapık bir güruh var. O güzelin melami ismini kirleten güruh var. Abdestsiz, nanasız, her türlü şeriata muhalif fiili işleyip Ondan sonra bu Allah yaptırdı. Yapan Allah. Ben ben değilim ki. Ben benden çıktım. Yani bu sapkın güruha karşı dinleyicilerimizde uyarıyoruz. Aman uyanık olsunlar. Kendilerini emniyete alsınlar. Bunu da burada dile getirelim. Evet dev devam ediyoruz. Burada nefse isabet eden iyilik ve kötülüğün tamamının kaynağı hususunda Allah'tandır demeyip Allah katındandır söylemini kullanmak gerekir. Edep karşı, ed ilahi ede edep gereği. Şeriat tarafından belirlenmiş haram ve mekruh hükmünde olan şeyleri yapmaya yönelik gelen ilhamların şeytandan olduğu gayet açıktır. Şeytan sıradan insanlara bu tarz ilhamlarla geldiği gibi ariflere ise daha farklı ilham ile gelir. Arif kişi dince belirlenmiş bir ibadeti yapmaya niyet ettiğinde şeytan başka bir ibadeti o kişiye daha güzel, daha faziletli gösterir. Ve böylece Arif kişi ilk niyet ettiği ibadeti yapmaktan vazgeçerek şeytanın kendisine daha güzel gösterdiği ibadete yönelir. Bakın Arif'i nasıl kandırıyor şeytan. Oysa ki bu ilhamın şeytandan olduğunu bilseydi böyle yapmaz. Önce ilk niyet ettiği ibadeti yerine getirir ve daha sonra ikincisine geçerdi. Şeytandan gelen ilham hızla değişiklik arz eder. Şeytandan olduğunu anlamak için buna dikkat edin. Bir düşünce geldi kafanıza pat o düşünce de değiştirdiniz başka bir şeye yöneldiniz. Bu hızlılık, değişiklik arz eder. Çünkü şeytan ateş unsurundan yaratılmıştır. Ve sürekli şey, şey değiştirir, strateji değiştirir yani. Bu anlamak şeytandan geldiğini ilhamın anlamak da budur. Yani eğer e, Rabbinden gelen bir ilham, melekten gelen bir ilhamsa sabit kalır sende iyi cinsten olan, yani iyilik üzerine olan bir ilhamsa, sende sabit kalıyorsa bunu anla ki melekten. Ama sıkla, sıklıkla değişiyorsa, anlık değişmeler gösteriyorsa bu şeytandan. Bu durum şeytanın ateş unsurundan yaratılmış olmasından kaynaklanır. Nefs, şeriatça belirlenmiş kurallara riayet etmeye yönelik çalışma içerisine sokulur, kontrol altında tutulur, terbiye ve tezkiye hususunda titizlik ve dikkat edilirse, melekten gelen ilhamları kolaylıkla kabul edip uygulamaya geçen bir mahal olur. Şeytanın amacı kulun, Allah'ın rızası hilafına, şeriata muhalif iş, oluş, uygulama ve düşünce içerisine girmesini sağlamak ve böylece Allah'a asi olup rahmetinden uzak düşmesini temin etmektir. Böylece kulun nefsi şeytandan ve melekten gelen ilhamlara mahal olur. Bu ilhamların ne şekilde olanla itibar edilip ne şekilde olanla itibar edilmemesi bilgisini ise kişiye kazandıran şey ledünni bilgidir. Leduni bilgi Allah'ın kullarından istediklerine verdiği bilgidir. Bu cihetle leduni bilgide kesp yani kulun kendi çalışmakla kazanımı yoktur ve yani onun Allah'ın dilemesi ve vermesi vardır. Sahih amel işleyen kullarından dilediğine Allah bu ledun ilmini verir. Böyle leduni bilgi sayesinde kul amellerin hakikat ciheti ile kendisine getirisini ve sonuçlarını öğrenir. Namaz kılmak neticesi olarak kulun miraç etmesi ve Rabbi ile konuşması hakikatine vasıl olması, zekat vermek neticesi olarak kulun bereket kazanması, Oruç tutmak neticesi olarak kulun Allah'ın samedaniyetini idrak etmesi, o boya ile boyanarak onun benzeri bir şey yoktur ayetinde dile getirilen benzersizliğin olumsuzlanmasından meydana gelen tenzihi kulun kazanması... Allah'ı zikretmesi ve buna devam etmesi neticesi olarak kulun alemde dilediği şeye ol deyip o şeyin olması sonucunun açığa çıkması. Evet, kul ol dediği şey olur eğer o mertebeye geldiyse. Ve bu hallerinin kazanılması ve benzeri gibi mevzuları leduni bilgi sayesinde kul öğrenir. Nihayetinde kul ancak bu ilimleri tahsil ederek emri ilahiye, uygun ameller işleyerek nasibi oranındaki kemalat derecesinde Allah'ı bilip tanıyabilir. Allah en doğrusunu bilir. Evet bu hafta sohbetimizi burada tanımlamış olduk. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allahümme rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Allahumma ofirle veli waladiye veli iminina veli minate al ahiyay minkum al emat. Allahum mesalle ale siedna muhammadin fathi lima ulika vel hatimi lima sabqa nasr al bil hab vel hadi ila sratika ustakim ve ala alihi hak adrihi ve miktarhi al aziz. Subhanalaziz yarani. Subhanalaziz mekani. Ya lemu mekani. Subhanalaziz yarani. Esselatü ve selamü aleike ya Rasulullah. ve selamü aleike Habib Allah. Esselatü ve selamü aleike ya Seyyid al-üvâlin ve ve aleyna ejmaîn. Subhânâ Rabbi Rabbi l-izze ama yespûn. Rabbi